İslam'ın modern bilimle karşılaşması. Cennette yaratılmış bir uyumsuzluk. Taner Edis. 2023. 1. Bilim neden önemlidir? 1. 1. Bilimsel din. Uzun zaman önce, Baltimore'da yaşadığım dönemde, Baltimore, okuyan şehir sloganı park banklarında ve diğer kamusal alanlarda görünmeye başlamıştı. Baltimore'da işlevsel okuma-yazma oranının yüksek olduğu tespit edilmişti ve bu durum şehir yöneticileri için utanç verici olmalıydı. Bu nedenle slogan ortaya çıktı. Baltimore sakinlerinin hevesli okuyucular olduğunu gerçekten duyurmuyordu, tam tersini. Okuyan şehir bir gerçeği değil, bir özlemi ifade ediyordu. Kabul edilmiş bir sorun hakkında bir şeyler yapmaya yönelik belirsiz bir kararlılığı işaret ediyordu. Baltimore'a yüksek lisans için gelmeden önce Türkiye'de büyüdüm. Orada, siyasi ve kültürel liderler Türkiye'nin bilim ve teknolojide ne kadar geride kaldığı konusunda endişeliydi. Hala geride kalıyor. Aslında, tüm Müslüman ülkeler geride kalıyor. İslam'ı sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir medeniyet olarak da düşünen birçok Müslüman entelektüel, Müslümanların bilimde her zaman geri kalmış gibi görünmesinden endişe duyuyor. Bu nedenle, bazıları İslam ve bilim arasında mükemmel bir uyum olduğunu ilan etmeye meyillidir. İslam, İbrahimi dinlerin en rasyoneli olan bilimsel bir din olarak kabul edilir. Peygamber, bilgi arayışını teşvik etti ve dindarlığın daha saf olduğu erken İslam imparatorluklarında Müslümanlar, bilimsel başarıda altın çağı yaşadılar. İslam sadece bilimsel araştırmayı teşvik etmekte kalmadı, bilim neredeyse dini bir görevdi. Baltimore, okuyan şehir örneğinde olduğu gibi, bu tür açıklamalar gerçeklerden ziyade özlemleri ortaya koymaktadır. Müslümanlar sadece bilimde geri kalmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim ve inancı uzlaştırmakta da sıklıkla zorlanıyorlar. Modern bilim, tüm dünya dinlerinin onayladığı doğaüstü inançlar hakkında sorular ortaya atmıştır. Müslümanlar da bu tür zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Ve çoğu Müslüman için, ne kadar değerli olursa olsun, bilim yabancı ülkelerden ithal edilmiş bir şey olarak kalmaktadır. Bilim ve İslam arasındaki uyum hakkındaki açıklamalar, Müslümanlar arasındaki derin bölünmeleri de göz ardı etmektedir. Birçok Müslüman elit, Müslüman kurum ve uygulamalarının kapsamlı bir şekilde modernleştirilmesini desteklemiştir. Nitekim, bazı modernleşme yanlısı reformcular, Müslümanları hem kültürde hem de teknik başarılarda batı örneklerini izlemeye çağıran batılılaşmacılar olarak tanımlanabilir. Reformcular genellikle İslam ve bilimin uyumluluğunu onaylarlar, ancak ortaçağ batıl inançları olarak düşündükleri şeylerden arındırılmış bir İslam hayal ederler. Batı modernliğine en çok hevesli olanlar için bilim önceliklidir ve dinin uyum sağlaması gerekir. Daha muhafazakar Müslümanlar da bilim edinmek ister ve teknolojiye heveslidirler. Ancak yaratılışta ortaya çıkan muhteşem tasarımın yalnızca inananların inancını güçlendirebileceğini de hemen eklerler. Geleneksel doğaüstü inançlar pazarlık konusu değildir ve bilim bu inançları desteklemelidir. Birçok Müslüman doğal olarak hem modernleşme hem de muhafazakar pozisyonlarda haklılık bulur ve ılımlı bir yol izlemeyi umar. Bununla birlikte, bilim ve din hakkındaki tartışmalar genellikle batılılaşma ve muhafazakar kutuplar arasındaki karşıtlık çerçevesinde ele alınır. Seküler, batılılaşmış bir geçmişten geliyorum ve hiçbir zaman inançlı olmadım. İslam hakkındaki görüşlerim, dine yabancı birinin görüşleridir. Yine de, bilim ve mühendisliğe yönelen daha dindar arkadaşlarımın çoğu gibi, Müslüman ülkelerdeki bilim hakkında sorularla karşı karşıya kaldım. Sonuçta, herkes Müslümanların modern bilimde henüz başarılı olamadığı konusunda hemfikir. Batılılar, gelenekçi muhafazakarlar ve İslamcılar, Müslüman dünyasındaki bilim ve teknolojinin kötü durumunu kınamakta birleşeceklerdir. Müslüman ülkelerde araştırma verimliliği düşüktür. Çok az sayıda tanınmış bilim insanı Müslümandır. Örneğin, bilim alanındaki Nobel ödülü sahipleri arasında sadece Muhammed Abdus Salam, Fizik 1979, Ahmet Zeveyl, Kimya 1999 ve Aziz Sancar, Kimya 2015 yer almaktadır. Ahmadi mezhebine mensup olan Abdus Salam, memleketi Pakistan'da yasal olarak Müslüman bile sayılmıyor. Daha da önemlisi, hepsi bilimsel çalışmalarını Müslüman topraklarının dışında, Hristiyanlık sonrası batıda yaptılar. Günümüzde, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan ilham alan, başörtülü laboratuvar çalışanlarının resimlerine rastlamak kolaydır. Bu tür resimler, bireysel Müslüman bilim insanlarının küresel girişimlerde yerel kültürden kopuk, önemsiz oyuncular olduklarını örtbas etmektedir. Müslümanlar araştırma gündemlerini belirlemez, İslam, bilimlerimizin çizdiği evren resmine katkıda bulunmaz. Laboratuvarda İslam'ın hiçbir önemi yoktur. Fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimlerinde Müslümanların varlığı o kadar sıradan ki, uzaylılar tüm dünyadaki laboratuvarlardan tüm Müslümanları kaçırsalar bile, küresel bilimsel girişim neredeyse hiç etkilenmezdi. Tüm Yahudi bilim insanları gizemli bir şekilde ortadan kaybolsa bile, bunu fark etmemek imkansız olurdu. Yine, Müslümanlar arasında böyle bir gözlem tartışmalı değil. Tüm gruplar, modern zamanlarda Müslümanların bilime katkılarının etkileyici olmadığı konusunda hemfikir. Neredeyse herkes bilimin önemli olduğunu ve düşük performansın İslam dünyası için kolektif bir sorun, hatta bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyor. Düşük performansın doğrudan nedenleri oldukça açık. Sonuçta, bilimsel araştırma pahalıdır ve çoğu Müslüman ülke zengin değildir. Küresel ekonomide ikinci bir rol oynarlar ve genellikle düşük eğitimli bir iş gücüne sahiptirler. Birçok Müslüman ülke sanayileşmiştir, ancak ileri teknoloji geliştirme ve en son doğal bilimler başka yerlerde gerçekleşmektedir. Neredeyse tüm Müslüman ülkeler sömürgeciliğe maruz kalmıştır ve bugün birçok açıdan yeni sömürgeci bir ekonomik düzen altında faaliyet göstermektedirler. Bu durumda, Müslüman bilimsel üretiminin doğru bir değerlendirmesi, benzer ekonomik konumdaki ülkelerle karşılaştırmayı gerektirir. O zaman, Müslümanların hala düşük performans gösterdikleri ortaya çıkarken, bilimdeki açıkları daha küçüktür. Orta ve düşük gelirli ülkeler, hemen fayda sağlayacak uygulamalı bilimlere, mühendislik, tıp, daha fazla yatırım yapma eğilimindedir. Özellikle uygulamalı bilimler de dahil edildiğinde, orta gelirli Müslüman ülkelerin bilimsel üretimi, benzer konumdaki gayrimüslim ülkelerle yaklaşık olarak aynı seviyededir. Türkiye, Malezya ve Endonezya, Hristiyanlık sonrası batının sanayisizleşmesinden yararlanarak orta gelirli ülke statüsüne ulaşmış ve bilim ve teknolojiye katkıları, benzer kişi başına gelir düzeyine sahip diğer yeni sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırılabilir düzeydedir. Bu ülkelerin yetkilileri ve akademisyenleri genellikle ülkelerinin bilgi ekonomisindeki konumunu ilerletmek gibi konulara odaklanmaktadır. Örneğin, bilim eğitimindeki düşük performans, sadece doğal bilimlerdeki gerilikle ilişkili ulusal prestij eksikliği değil, işletmeler içinde pratik bir endişe kaynağıdır. Elbette, önemli farklılıklar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik baskısı altında olan İran, Yine de saygın bir bilimsel girişimi sürdürüyor ve biyoteknoloji alanında hedefler koyuyor. İran'ın performansı belki de İslam dünyasında entelektüel faaliyetin merkezi olarak geleneksel konumunu yansıtıyor. Arap ülkeleri pek başarılı değil. Siyasi istikrarsızlık ve başarısız devletler, bilimsel çalışmalar için iyi koşullar yaratmıyor. Petrol üreten ülkeler zengin, ancak daha çeşitli ekonomilerin gerektirdiği geniş teknik uzmanlığı desteklemiyorlar. Yine de, bilimsel performansın yetersizliği gelişmemişliği yansıtsa bile, Müslümanlar neden böyle bir çıkmazda olduklarını merak ediyorlar. Sonuçta, bilimsel bir dine sahip olan ve üstün inançları onlara evrenin nasıl işlediğine dair eşsiz bir kavrayış kazandırması gereken Müslümanlar neden geride bırakılsın ki? Reformcular genellikle dini muhafazakarlığı suçlarken, muhafazakarlar tüm Müslüman sorunlarının kökeninde yetersiz dindarlığın yattığından şüpheleniyorlar. Sorumlu ne olursa olsun, özellikle modern bilginin geleneksel inançlarla çeliştiği durumlarda ne yapılacağı sorusu ortaya çıkıyor. Reformcular arasında, batılılaşmacılar bilimi dinden ayırmak istiyor, Hatta bazen vahyin otoritesini yalnızca soyut metafizik ve kişisel ahlak konularında tanıyorlar. İslamcılar, dindar bir toplumda işleyen İslam dostu bir bilim hayal ediyor ve bu hedefe nasıl ulaşılacağına dair farklı görüşlere sahipler. Her durumda, Müslümanlar modern bilim ve dinleri hakkında sorularla karşı karşıya kalıyorlar. Geleneksel doğaüstü inançlar bilimsel bilgiyle uyumlu mu? İslam, bilim yapmaya engel mi? İslam ve bilim hakkındaki tartışmalar, seçkin bilgi biçimleri üzerine odaklanmaktadır. Sonuçta bilim, yüksek eğitimli uzmanlara aittir. Bilimsel bilgi daha sonra eğitim ve medya yoluyla, eğitimli profesyonellerin rehberliğinde halka yayılır. Bu açıdan bilim, uzmanlaşmış bir din alimi sınıfı tarafından yaygınlaştırılan resmi teolojilere benzer. Bilim ve din hakkındaki sorular sadece entelektüel tartışmalara zemin hazırlamakla kalmaz, Aynı zamanda seçkin kurumlar arasında rekabet ve işbirliği fırsatları da sunar. İşleri daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise dinin güçlü bir popülist ögeye sahip olmasıdır. Çoğu Müslüman ülkede, resmi olarak onaylanmış bir İslam anlayışı, çok sayıda mezhep, canlanma hareketi ve ortodoks kanalları aşan popüler daüstü inançlarla gerilim içinde bir arada bulunur. Dini hareketler siyasi güç kazanabilir ve teolojiyi yeniden şekillendirebilir. Buna karşılık, resmi dinin temsilcileri, bilim hakkındaki görüşlerini dayatmak için halk desteğinden yararlanabilirler. Modernleşme yanlısı reformcular bu tür popülist çağrılarda bulunamazlar. Ancak yine de popüler dinin bilimsel olarak eğitimli bir nüfus oluşturmaya engel olup olmayacağı konusunda endişelenmek zorundadırlar. Dolayısıyla, bilim ve İslam arasındaki ilişki, elitler tarafından yayılan bilgi iddialarından daha fazlasını içerir. Sıradan inananların bilimsel ve dini tartışmalara nasıl tepki verdiği de aynı derecede önemlidir. Müslüman nüfuslar, genellikle teknolojik olarak gelişmiş Hristiyanlık sonrası ülkelerin çoğunlukla layık vatandaşlarına göre daha dindardır. Bu, dini açıdan ortodoks bir uyumluluk anlamına gelmez. Rakip dini hareketler, bilim veya teknolojiye karşı farklı tutumlar sergiler. Farklı hareketler, geleneksel inançlar ortak bir ideali tanımlamaya devam etse bile, klasik İslam uygarlığının tarihsel anılarıyla ilişki kurmanın farklı yollarına sahiptir. Müslümanlar, dini uygulamaları konusunda büyük farklılıklar gösterse de, dünyayı çoğu zaman doyuslu terimlerle anlarlar. Örneğin, Müslüman bir ülkede deprem veya tsunami'den tu sonra, bazı vaizler felaketin ilahi bir ceza olduğunu ilan ederler. Sonuçta, Kur'an'da yeterince sadık olmayan halkların felaketlerle cezalandırıldığı birçok ayet vardır. Anketler, nüfusun büyük bir kısmının doğal olayların doüstü amaçları yansıttığı konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir. Müslümanlar genellikle insanlarla etkileşime girebilen ve kötülük yapabilen görünmez ruhlar olan cinlere inanırlar. Dini liderler, Kur'an ayetlerine atıfta bulunarak cinlerin gerçekliğini doğrularlar. Cinler tarafından saldırıya uğradığını veya ele geçirildiğini düşünen inananlara yardım teklif edebilirler. Dünyaya dair bu büyülü, daüstü bakış açısı, popüler batıl inançlardan daha derine iner. Müslümanlar, sadece Kur'an'ın insanların özel yaratılışını onaylaması nedeniyle değil, aynı zamanda Müslüman entelektüel kültürünün genellikle yaşam formlarının karmaşık tasarımının bir yaratıcının varlığına dair en önemli kanıt olduğunu öne sürmesi nedeniyle de Darwinci evrime sıklıkla karşı çıkarlar. Modern tıbbın yanı sıra, Müslüman hastalar genellikle hacamat, sülük tedavisi ve Kur'an ayetleri okuyarak cin kovma gibi geleneksel tedavileri tercih ederler. Bazen peygamber tıbbı olarak adlandırılan bu uygulamalar, kısmen daha İslami açıdan otantik oldukları varsayımı nedeniyle müşteri çekmektedir. Birçok sözde bilimsel girişim, bu tür geleneksel tıbbi uygulamaları modern uzmanlık imajıyla birleştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, İslam ile modern bilim arasındaki karşılaşma sadece savunmacı literatür, rekabet eden teolojik yorumlar ve akademik tartışmalar üretmekle kalmaz. Çoğu zaman, din ve bilimi uzlaştırma projeleri, dini hareketlerle ve popüler bir dini fikir ve uygulama pazarıyla bağlantılıdır. Özellikle bilimsel kurumlar ve batılılaşmış elitlerle güçlü bağlantıları olmadığında, bu tür dini hareketler bilimin çarpıtılmasını teşvik eder. Bilim ve İslam arasında uyum iddiasında bulunan sloganlar sadece özlemleri ifade etmekte kalmaz. Aynı zamanda modern bilimin ve geleneksel İslam'ın dünyamızı nasıl tanımladığı arasındaki ciddi bir uyumsuzluğu da gizler. 1- 2- Altın çağı kaybetmek. İslam'ın bilimi teşvik ettiğine dair argümanlar, her zaman Müslüman biliminin altın çağına dayanır. 9. ve 13. yüzyıllar arasında, Müslümanların yönettiği imparatorluklar dünyanın en güçlü entelektüel topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. Müslüman elitlerin hem maddi zenginliği hem de kütüphanelerindeki kitap sayısı, Batı Avrupa'daki barbarlara kıyaslanamayacak kadar fazlaydı. Doğal olarak, bu dönem dini ve milliyetçi mit yaratımına ilham kaynağı olmuştur. Altın çağ hakkındaki hikayeler, İslam ve bilim arasındaki yakınlığın bir kanıtı olarak işlev görür. Geçmişteki ihtişamlar yeniden canlandırılabilir. Bu nedenle, yaşamları boyunca pek tanınmayan ortaçağ filozofları ve araştırmacıları artık ders kitaplarında kahraman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı anlatılarda, Müslümanların daha sonraki Avrupa bilim ve teknolojisinin büyük bir bölümünün temelini attığı veya öngördüğü iddia edilmektedir. Örneğin, birçok Arap ülkesinde, 9. yüzyılda yaşamış Endülüslü İBN Furnas'ın uçmayı başardığı rivayet edilir. Çoğu Türk ise 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi'nin boğazı uçarak geçtiğine inanır. Her iki hikaye de güvenilmez kaynaklara dayanmaktadır ve teknolojiden çok büyücülüğe benzeyen ayrıntılar içermektedir. Ayrıca, kol kaslarıyla çalışan yapay kanatlarla uçmak fiziksel olarak imkansızdır. Bu tür mitler, kitaplar, gezici müze sergileri ve çevrim içi kaynaklar aracılığıyla Müslüman ülkelerin dışına bile yayılmıştır. Görünüşe göre Müslümanlar, modern teknolojiye yol açan şeylerin çoğunu icat etmiş, ancak daha sonra açıklanamaz bir şekilde uygulamaya geçirememişlerdir. Şüphesiz ki, erken dönem Müslüman imparatorlukları, antik çağ medeniyetlerinin biriktirdiği bilgiyi miras almış, daha da geliştirmiş ve günümüzde doğa bilimleri olarak adlandırabileceğimiz alanın en iyi ortaçağ örneklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, ortaçağ bilgisi hem Hristiyan dünyasında hem de Müslüman topraklarında modern bilimden farklıydı. Ortaçağ hayvan kitapları fantastik yaratıkları içerirken, astronomi ve matematik astroloji ile iç içe geçmişti ve tıp metinleri yararlı cerrahi teknikleri tanımlamanın yanı sıra büyülü uygulamaları da öneriyordu. Optik gibi Müslüman topraklarında uygulanan bazı ortaçağ bilim dalları, matematiksel modelleme ile birleştirilmiş deneysel bir yaklaşım geliştirme belirtileri gösteriyordu. Ancak, günümüz bilimine benzer görünen şeylere seçici bir şekilde odaklanmak, ortaçağ bilgisinin genel entelektüel bağlamını göz ardı etmek anlamına gelir. Bilimin Müslüman öncüsü, ilahi niyetlerin ve büyülü etkilerin yaygın olduğu dağüstü bir çerçeveyi asla terk etmedi. Mistik felsefeler veya astroloji, optik geliştirme girişimlerinden çok daha güçlü bir şekilde entelektüel yaşamı etkiledi. Pratik odaklı olsa bile, Müslüman bilimi teknolojik ilerlemeyle ancak zayıf bağlarla bağlıydı. Daha da önemlisi, Müslüman entelektüel uygulamaları, teorik açıklamayla birleştirilmiş deneysel araştırmanın düzgün bir şekilde kurumsallaşmış bir girişimine asla yol açmadı. Müslümanların antik çağdan miras aldığı bilgi türlerinin çoğu yabancı bilimler olarak kabul edildi. Dini bilimlerle karşılaştırıldığında, bu yabancı bilimler daha az prestije sahipti. Tıp gibi bazıları pratik olarak faydalı ve takip edilmeye değerdi. Bununla birlikte, diğerleri daha çok Yunan felsefesiyle ilişkilendiriliyordu. Ve felsefe, teistik olmasına rağmen, vahiyden şüphe duyma ilimini barındırıyordu. Özellikle baskın sünni geleneğinde, Müslüman ortodoksluğu, spekülatif felsefeye karşı şüpheyi teşvik edecek şekilde gelişti. Ortaçağ biliminin büyük bir kısmı, felsefe yıl birlikte, bu nedenle hiçbir zaman istikrarlı bir kurumsal yuva bulamadı. Modern öncesi Müslüman öğreniminin neredeyse tamamı, bilginlerin gayri resmi birlikteliklerine bağlıydı. Bununla birlikte, medrese eğitimi, din bilginleri sınıfı için ortak bir entelektüel altyapı oluşturdu. Bu eğitim, özellikle kutsal metinlerin yorumlanması ve uygun hukuki hükümlerin üretilmesi olmak üzere, dini bilimlere vurgu yaptı. Teoloji bile ikinci bir statüye sahipti. Yabancı bilimler Müslüman entelektüel yaşamından hiçbir zaman dışlanmamış olsa da, Bunların yayılması neredeyse tamamen kişisel ilgisi olan bilginlerin seyrek ağlarına bağlıydı. Klasik Müslüman uygarlığı için, doğa bilimlerinin öncüleri entelektüel yaşamın çevresinde var olmuştur. Ortaçağ Hristiyan bilimi genel olarak benzerdi, hatta daha az etkileyiciydi. Bu durumda, modern bilim neden Batı Avrupa'nın ücra köşelerinden çıktı da Müslüman topraklarından veya belki de Çin'den çıkmadı? Bilim tarihçileri bu konuda net bir fikir birliğine varamadılar. Ancak tek bir faktörün herhangi bir ortaçağ medeniyetinin entelektüel yaşamının önemli bir özelliğinin sorumlu olmadığı görülüyor. Elbette, Müslüman entelektüel geleneğinin bazı yönleri doğa bilimlerini engellemiştir. Örneğin, Müslümanlar genellikle her şeyin ilahi bir iradeye tamamen bağlı olduğunu vurgulamak için doğal nedenselliği reddeden ara sıra nedenselliğe yönelmişlerdir. Yine de, katı bir ara sıra nedensellik, Müslüman düşünürler için hiçbir zaman tek metafizik seçenek olmamıştır. Dahası, Müslümanların felsefeye karşı duyduğu ikirciklilik, araştırmacıları metafiziği bir kenara bırakmaya ve daha pratik, deneysel bir bilim geliştirmeye teşvik etmiş olabilir. Bazı modern öncesi Müslüman düşünürler, doğa bilimlerini dini ve metafizik kaygılardan ayırmışlardır. Bu tür entelektüel seçeneklerin modern bir bilimsel girişime yol açmamasının nedeni muhtemelen İslam'ın özüne ait bir şeyden ziyade tarihsel tesadüflerdir. Tarihçiler, Müslüman imparatorluklarında uygulanan bilimin durgunlaşmaya mı yoksa gerilemeye mi başladığı konusunda hala tartışıyorlar. Her halükarda, Müslüman biliminin sürekli gelişimi, Orta Çağ'ın doğaüstü çerçevesi içinde yavaş bir şekilde gerçekleşti. Buna karşılık, Batı Avrupa, merak odaklı araştırmaları amansız teknolojik ilerlemelerle birleştiren deneysel ve matematiksel olarak formüle edilmiş bir fizik biliminin patlamasına tanık oldu. Bu yeni bilim dalı, hem Ortodoks üstücülükten hem de popüler büyülü inançlardan giderek daha bağımsız hale gelen entelektüel ve kurumsal bir alan yarattı. Müslüman bilim dalı asla benzer bir yükselişe ulaşamadı. Avrupalıların Osmanlı ve Babür Hindistanı gibi Müslüman imparatorluklarına ağır yenilgiler yaşatmasının ardından Müslüman elitler 18. yüzyılda yeni bilimin farkına vardılar. Batılı barbarlar, dünya ile ticaret yapmaya ve dünyayı kolonileştirmeye koyuldular. Batılı Hristiyanların üstün askeri ve ticari gücü, geliştirdikleri yeni bilgi biçimleriyle ilişkilendirildi. Müslüman toprakların yöneticileri, hem dinlerinin daha saf bir halini yeniden canlandırmaya çalışarak hem de değişimi benimseyerek uyum sağlamaya çalıştılar. Yeni, daha disiplinli bir askeri örgütlenme ve daha verimli bir imparatorluk bürokrasisi çok önemliydi. Avrupa'nın gücü üstün bilgisiyle bağlantılı olduğundan, Müslümanların yeni bilimden faydalı olanı öğrenmeleri gerekiyordu. Ancak yeni bilim, hızla büyümeye devam ederek sanayi devrimine ve daha fazla sömürgeciliğe katkıda bulundu. 19. yüzyılda Müslüman gücü hızla geriledi ve elitler artık umutlarını dini canlanmaya veya ortaçağ kurumlarının kenarlarında oynamaya bağlayamaz hale geldi. Bir miktar batılılaşma kaçınılmazdı ve yeni bilimi özümsemek, daha modern hale gelme çabasının önemli bir bileşeni olmak zorundaydı. Bir kez daha ordular ve imparatorluk bürokrasileri öncülük ederek modern bir devlet aygıtı kurdular ve elitlerin çocuklarından başlayarak bilim ve teknoloji de dahil olmak üzere modern eğitimi uygulamaya koydular. Bilim önemliydi ve önemliydi çünkü askeri ve ekonomik hayatta kalmanın anahtarıydı. İster İran'da, ister Osmanlı Ortadoğu'sunda, isterse İngiliz egemenliği altındaki Hint Yarımadası'nda olsun 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki entelektüel ortamın ortak bir özelliği, İslam içinde akılcılığın ve bilimin yeniden canlandırılması çağrıları oldu. Eski uygulamalar durgunlaşmış, din alimleri ise kendi yöntemlerine çok fazla bağlı kalmışlardı. Dahası, Müslümanların sadece yeni bilgileri özümseyip kendi topraklarına uyarlamaları yeterli değildi. Yeni bilimsel bilgi hızla gelişmeye devam ettiğinden, Modern dünyaya ayak uydurmak için Müslümanların bilimin nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri ve bilginin sınırları ilerledikçe sürekli olarak geride kalmamaları gerekiyordu. Geleneksel eğitim almış bazı din alimleri reformu benimserken, bazıları da gerici pozisyonlar aldı. Ancak Müslüman topraklarda modern eğitim almış bir elit tabaka da oluşmaya başladı. Bunlar genellikle reformu desteklediler. Günümüzdeki bazı gruplar muhafazakarlar, batılılaşmacılar İslam ve modern bilim hakkındaki tartışmaların başlangıcında zaten ortaya çıkıyor. Neredeyse herkes bir miktar modernleşmenin gerekli olduğu konusunda hemfikirdi, ancak reformlar ne kadar ileri gitmeliydi? Faydalı bilgi ithal etmek yeterli değildi. Ancak aktif olarak yeni bilgi üretmek için, batı bilimiyle ilişkilendirilen modern kültürün ne kadarının özümsenmesi gerekiyordu? Müslüman medeniyetini kurtarmak için, modern dünyanın şüpheli ahlakına ve dini sapmalarına ne kadar maruz kalmaya tahammül edilebilirdi? Reformcular, İslam için gerekli olduğunu düşündükleri şeyi korumak için geleneksel dine müdahale etmeye istekliydiler. Muhafazakarlar ise bilimin ithal edilmesinin dini yozlaştırmaya kadar uzanmaması gerektiğinde ısrar ettiler. İşleri daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, 19. yüzyılın sonlarında, Darwin'den sonra, Hristiyan dünyasının bilimsel ve geleneksel dini dünya tanımları arasında yoğunlaşan bir çatışmayla karşı karşıya kalmasıydı. Sonuç olarak, Müslümanlar bilimle birlikte, Batı'nın bilim ve doğaüstü din arasındaki tartışmasını da ithal ettiler. Bir avuç aşırı batılılaşmacı, Avrupa'da ortaya çıkan bilimden ilham alan materyalist felsefelerle bile oynadı. Bunlar kolayca bastırıldı, ancak Batılılar arasında bilim ve din arasındaki çatışma fikri devam etti. Bilim önemliydi, bilim bir gereklilikti. Ancak Batı bilimi, görünüşe göre, potansiyel bir tehditte barındırıyordu. 1. 3. Bilime yanıt verme. Modern dünyayla başa çıkmakta zorlananlar sadece Müslümanlar değildi. Modernliğin başladığı ve ivme kazandığı Batı Avrupa ve yerleşimci toplumları, sosyal ve kültürel değişimlere alıştı. Sömürgeci güçlerin nüfuz ettiği yerlerde, yeni ekonomik ilişkiler, modern askeri uygulamalar ve yıkıcı siyasi idealler ortaya çıktı. Ve bir şekilde modernliğin vaatleri ve sorunlarıyla iç içe geçmiş, belki de hepsini yönlendiren şey, yeni bilim oldu. 19. yüzyıldaki Rus, Çinli ve Japon entelektüellerde kültürel farklılıklarını kaybetmeden modernleşme konusunda endişeliydiler. Budistler ve Hindular da giderek materyalist bir yöne doğru ilerleyen, doğadan ruh ve amaç işaretlerini ortadan kaldıran bir bilime yanıt vermek zorundaydılar. Batılı Hristiyanlar bile huzursuzdu. Bir yandan imparatorluk başarısı, uygun şekilde modernleşmiş bir Hristiyanlığın ve ilerleme ideallerinin zaferini işaret edebilirdi. Öte yandan modern kurumlar dinden bağımsızlığa doğru eğilim gösteriyordu. Hristiyanlar, bilimin doğada manevi ve ahlaki bir düzeni doğrulayabileceğini umuyorlardı. Ancak bilim, aynı zamanda kötü niyetli olma potansiyeli de içeriyordu. Dünya genelinde elitler, çocukları için daha modern, daha az yaygın dini eğitim biçimleri talep etmeye başladılar. Aydınlar, toplumlarının Hristiyan batının örneğini, beraberindeki kültürel kopuklukların çoğuna maruz kalmadan takip edip edemeyeceğini sorguladılar. Genellikle, dinin zamanın gereklerine uyum sağladığı sürece toplumsal düzeni desteklemeye devam edeceğini bekliyorlardı. Bilim çok faydalı bir araçtı, ancak dikkatli kullanılmalıydı. Ancak birçok aydın, modernliğin getirdiği yıkımlarda yeni bir özgürlük aradı. Kimileri kapitalist ilerleme ideolojileri aracılığıyla ulusal kurtuluşu beklerken, diğerleri siyasi solun temsil ettiği alternatif bir modernliğe duyulan özleme kapıldı. Her halükarda ister sanayi devlerinin ortaya çıkardığı teknolojilerle isterse sözde bilimsel bir sosyalizmle olsun bilim yolu aydınlatacaktı. Daha liberal ve solcu çevrelerde ise bilim sadece doğaüstü olana dair şüphe kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda dini yaşam biçimlerine yönelik daha kapsamlı bir eleştirinin parçası haline geldi. Hatta muhafazakar dini yaklaşımların bilim ve moderniteye yönelik tepkileri bile Geçerli bir seçenek olarak şüphe yıl karşılanmaya başlandı. Örneğin, dini köktencilik modern bir olgudur. Kutsal metinlerin kelime anlamıyla yorumlanması, metinler daha geniş ve okur yazar bir kitleye ulaştığında daha popüler hale gelir. Köktenciler için kutsal metinler artık günlük dünyadan ayrı duran efsanevi, kutsal bir gerçekliğe ait değildir. Hikayeler tarih olur ve kutsal metinlerdeki ifadeler, bilim gerçekleri gibi somut gerçekleri ifade etmeye başlar. Kutsal metinlerin modernleşen yorumları da yeni bilimin şekillendirdiği entelektüel kültürün ürünleridir. Utanç verici bir pasajla karşılaştığında, bir köktenci bunun tıpkı bilimsel bir gerçek gibi doğru olduğunu ısrarla savunabilir. Teolojik bir modernist ise metni daha metaforik olarak yorumlayabilir, belki de onu ahlaki bir mesajın aracı haline getirebilir. Ancak bu tür metaforlar zamanla sadece edebi metaforlara dönüşmeye başlar. Kutsal metinlerin görünen dünyanın gerçeklerinden daha derin, daha sağlam gerçekler sunduğu, salt maddi varoluşun manevi alemin birinci gerçekliği tarafından şekillendirildiği duygusuz olmaya başlar. Bütün bu eğilimler bugün İslam'da da mevcuttur. Aslında, modern bilimin doüstü iddiaların güvenilirliğini aşındırmasına Müslümanların verdiği tepkilerde benzersiz olan çok az şey vardır. Neredeyse her savunma manevrası, her teolojik kaçamak, her kutsal metin yeniden yorumlamasının Hristiyan bir karşılığı vardır. Müslümanların desteklediği her sözde bilimsel girişim, her komplo teorisi Yahudiler, Hindular veya Budistler arasında yankı bulmaktadır. Yüzyıllardır, dünyanın her dinine mensup entelektüeller, modernliğin dindar bir versiyonunu elde etme hırsı ile geçmiş bir çağın restorasyonundan daha azının yeterli olmayacağına dair şüpheler arasında kalmışlardır. Doğal olarak, Müslümanların inançlarını koruma girişimlerinin ayrıntıları çok farklı olabilir. Müslümanlar kur, anın ilahi vahiy olduğuna inanırlar, İncil'in değil, bu nedenle farklı anlatıları savunurlar. Hristiyanlarla karşılaştırıldığında, muhafazakar Müslümanlar sosyal ve cinsel ahlak konusunda farklı anlayışlara sadıktırlar ve vahiy yoluyla edindikleri gerçekler, belirgin bir Müslüman sosyal düzenini destekler. Ancak modern bilim, tüm geleneksel doğaüstü iddiaları sorgulamaktadır. Modern sosyal ve ekonomik yaşam, tüm vahiy yoluyla edinilen ahlak anlayışlarını zorlamaktadır. Dolayısıyla, Müslümanların bilim ve din konusundaki görüşleri, içeriklerinden ziyade bağlamları nedeniyle farklılık gösterir. Batılı Hristiyanlar, kontrolden çıkmış olmasını istemeseler bile, moderniteyi başlattıklarını iddia edebilirler. Modern bilginin istemeden teşvik ettiği yıkıcı şüphe talihsiz olabilir, ancak Hristiyan entelektüel kültürünün bir sonucudur. Müslümanlar için ise, Batı teknolojik modernitesi yabancı bir ithalat olmuştur. Yeni bilim, amansız ilerleyişiyle, Müslümanların sürekli olarak geride kalma ihtiyacını vurgulamıştır. Bazı reformcular değişimde fırsat görmüşlerdir. Ancak çoğu muhafazakar Müslüman için bilim, Müslüman uygarlığını parçalayan güçlerden biri olmuştur. Bilime sıklıkla eşlik eden şüphecilik, giderek kontrol altına alınması zorlaşan içsel bir sapkınlık olmamıştır. Bunun yerine, dışarıdan dayatılan bir şey olmuştur. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde, muhafazakar Müslümanların bilime karşı tepkileri pek de önemli görünmeyebilirdi. Sonuçta, reformcular üstünlüğe sahipti. Son bağımsız Müslüman imparatorluk olan Osmanlılar, sömürgeci güçlere boyun eğmişti. Ancak Anadolu Türkleri bağımsızlıkları için başarılı bir şekilde mücadele etmişti. Yeni Türk yönetimi, kendi topraklarında iddialı bir batılılaşma programı uygulamıştı. 1920'lerdeki Türk devrimi, İslam'ı hukuk veya siyaset gibi kamusal meselelerden ziyade kişisel kimlik ve ritüel uygulamalarla ilgili bir öze indirgeyerek arındırmaya çalışmıştı. Materyalist ve sekülerleştirici düşünce akımlarından etkilenen devrimciler, bilime ve modern eğitime güvendiler. Ve modernliği destekleyen ve sürekli yenilik yaratan bir kültür istedikleri için, batı sanat ve müzik biçimlerini bile tercih ettiler. Türkiye Cumhuriyeti, en iyi bilim ve teknolojiyi besleyecek layık bir devlet olmayı hedeflerken, siyasetten arındırılmış bir İslam'ın vatandaşlarının kişisel yaşamlarına hükmetmeye devam etmesini amaçladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diğer Müslüman ülkeler bağımsızlıklarını kazandıkça, elit kesimleri layık milliyetçiliğe yöneldi. Türk devrimcilerinin din karşıtı coşkusuna kimse yetişemedi. Ancak milliyetçiler yine de din alimleri gibi geleneksel otoriteleri dizginlemeye çalıştılar. Layık hukuk, çoğunlukla kişisel meselelerle sınırlı olan İslami hukukun önüne geçti. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, birçok batılı gözlemci İslam'ın kamusal hayattaki rolünün sürekli olarak azalacağını bekliyordu. Bu gerçekleşmedi. Son 50 yılda, siyasi İslam dünya çapında birçok Müslümanın hayal gücünü ele geçirdi. Özellikle Türkiye, Malezya, Endonezya gibi büyük, orta gelirli ülkelerde iktidara gelen siyasi İslam'ın bir çeşidi önemlidir. Bu İslamcılar, Batı Hristiyanlığının kaderini kaçınılması gereken kötü bir örnek olarak gördüler ve laikliğe ve kültürel batılılaşmaya şiddetle karşı çıktılar. Köktenciliğe yöneldiler. Ancak bu İslamcılar aynı zamanda zengin ama muhafazakar bir güç olan Amerika Birleşik Devletlerinden de ilham aldılar. Şiddetli bir şekilde kapitalist, popülist ve açıkça dindar bir politika izlediler ve Müslümanlar için dünyevi başarı vaat ederek, siyasi ve dini kurtuluşu birleştirerek seçimleri kazandılar. Siyasi solun çöküşünden sonra, kendi daha dindar alternatif modernit biçimlerini sundular. Günümüz İslamcıları, teknolojiye ve ekonomik getiri sağlayan her türlü modern uzmanlığa büyük bir ilgi duyuyorlar. Doğa bilimlerine ise daha soğuk yaklaşıyorlar. Aslında, geleneksel muhafazakarlık ve batılılaşmanın ötesinde, bilim ve din arasında ilişki kurmanın üçüncü bir yolunu temsil ediyorlar. İslamcıların dindar modernit ideali, bilim ve teknolojiyi birbirinden ayırarak, bilimi önemsizleştirirken teknolojiyi ve ekonomik büyümeyi onaylıyor. Her halükarda, İslamcılar siyasi başarı elde ettiler. Günümüzdeki bilim ve İslam arasındaki ilişkinin bağlamını onlar belirlediler. Bilim ve din hakkındaki tartışmalar genellikle teolojik seçenekler, bilimsel analizler veya bilim insanlarının inançlarına dair yorumları arasındaki çekişmeler olarak çerçevelenir. Ancak siyasi İslam'ın şekillendirdiği bir bağlam, eğitimli elitlere karşı şüpheyi teşvik eder ve daha akademik söylem biçimleri yerine medyaya uygun sunumları tercih eder. Böyle bir ortam, hangi bilim insanlarının etkili olduğunu da etkiler. İyi ya da kötü, İslam bilimle entelektüel açıdan ciddi öneriler kadar popüler savunmalar aracılığıyla da karşılaşır. 2. İçerik çatışmaları 2. 1. Kur, anda bilimsel mucizeler Bilim ve İslam arasındaki yakınlığın sadece bir özlem sloganı olarak kalmaması için, eninde sonunda bazı kanıtlara ihtiyaç duyulması gerekir. Bu da çok zor olmamalı. Sonuçta, Müslümanlar genellikle varoluşumuzun ilahi bir amacı ifade ettiğine ve evrenin doüstü bir tasarıma sahip olduğuna inanırlar. Bu nedenle, yaratıcıdan gelen vahiylerin evrenimiz hakkında kesin bir bilgi ortaya koyması da şaşırtıcı olmaz. Birçok Müslüman, tam da bu tür kanıtların mevcut olduğuna inanmaktadır. İslam savunmasının popüler bir biçimi, modern bilim ve teknolojinin kur, anda önceden tasvir edildiğini iddia eder. Kur'an'ın bazı ayetlerinde, 6. yüzyılda Arapların bilemeyeceği doğanın nasıl işlediğine dair ipuçları bulunmaktadır. Kur'an'daki bu bilimsel mucizeler, kutsal metnin sadece insan yapımı olmadığını, ilahi bir kaynağa sahip olması gerektiğini göstermektedir. Modern bilim, inancı sorgulamaktan ziyade, İslam'ın doğruluğunu teyit etmektedir. Bu tür savunmalara göre, Kur'an evrenin genişlemesine işaret etmektedir. Sonuçta, 21-30 ayetinde gök ve yerin bir zamanlar birleşik olduğu ve sonra ayrıldığı söylenmektedir. 51-47 ayetinde ise yaratıcının gökleri nasıl genişlettiğinden bahsedilmektedir. Su döngüsü gibi daha dünyevi bilimsel unsurlar, yağmuru indiren ve suyun akmasını sağlayan ilahi gücü anlatan 39-21 ayetinde olduğu gibi, ayetlerde yer almaktadır. Hatta 25 bölü 53 ayetinde birbirinden ayrı iki denizden, tuzlu ve tatlı sudan bahsedilmesi gibi küçük ayrıntılar bile ortaya çıkmaktadır. Açıkçası, bu Akdeniz ile Atlantik okyanusu arasındaki tuzluluk bariyerine işaret etmelidir. Kur, An'ın, 23 12, ve diğer ayetlerde bir damla meninin nasıl pıhtıya ve ardından ete dönüştüğünü anlatırken doğru embriyolojik bilgiler sunması beklenir. Kur'an, birçok ayette yedi gökten bahseder. Çeşitli yorumcular, yedi gök katmanında modern astrofiziğin her türlü detayını bulurlar, belki galaksiler, belki sicim teorisinin öne sürdüğü gizli boyutlar veya karanlık madde ve karanlık enerji. 6. yüzyılda hiç kimse bu tür şeylerden haberdar olamazdı. Savunucular daha sonra Kur'an ayetlerinden ışık hızını hesaplarlar, Süleyman'ın mucizeleri hakkındaki hikayelerin uçakların mümkün olduğuna işaret ettiğini öne sürerler ve vahiyde atom ve nükleer enerjiye dair kanıtlar bulurlar. Biyoloji, jeoloji, fizik ve kimya, hepsi Kur'an'da mevcut. Tüm bilginin Kur'an'la bağlantılı olduğu düşüncesinin derin kökleri vardır. Ancak bilimin kutsal metinlerde bulunabileceğini iddia etmek, belirgin bir şekilde modern bir savunma biçimidir. Yüksek eğitimli Müslümanlar, bu yorumları zorlama bulabilir ve bu savunma tarzını televizyon vaizleri ve alt sınıf dindarlığı ile ilişkilendirebilirler. Ve birçok muhafazakar akademisyen, İslam'ın klasik döneminde oluşturulmuş yorumları tercih ederek yeni okumaları reddedecektir. Yine de, Kur'an'da bilim bulmak çok popülerdir ve Müslümanlara dinlerinin doğru olduğunu garanti eden sayısız kitap, broşür, web sitesi ve çevrim içi videoda yer almaktadır. Modern bilim ve teknolojinin kur, anda önceden tasvir edildiği iddiası, en azından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. O dönemde bazı din alimleri metinlerinin daha modern yorumlarını araştırmış ve Müslümanları yeni bilimleri takip etmeye teşvik etmişlerdir. Nitekim, bu tür savunmalar, bazı etkili modernleşme yanlısı dini hareketlerin imzası haline gelmiştir. Örneğin, Türkiye'deki Nur Hareketi, Ekonomik kalkınmayı ve teknolojik modernliği teşvik ederek, geleneksel alimler kadar mühendislerin ve iş adamlarının da dini liderliğini desteklemiştir. Bilimin İslamı desteklediğini iddia eden popüler dergilerle başlayan bu hareket, internet çağına mükemmel şekilde uyan bir savunma tarzına öncülük etmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilimin dini desteklediğini iddia eden savunmalar Müslüman dünyasında yaygınlaştı. Modern öncesi dönemlerde, popüler İslam'da bölgesel doğaüstü inançları özümseyen ve yerel Sufi azizlerini konu alan mucize öykülerini yayan birçok yerel farklılık vardı. Günümüzün küreselleşmiş İslam'ı bu farklılıkların çoğunu ortadan kaldırdı. Kutsal metinler bireysel inananlar için daha doğrudan erişilebilir hale geldi ve daha köktenci tutumları güçlendirdi. Modern kamu eğitim sistemleri, bilimi doğa gerçekleri konusunda otorite haline getirdi. Doğal olarak, popüler din bilim ve geleneksel inançları birleştirmeye başladı. Batılı bilim insanlarının Kur'an'daki bilimsel mucizeleri kabul etmesi en iyisi olurdu. 20. yüzyılın sonlarında, Fransız tıp doktoru Maurice Bucaille gibi isimler, Kur'an'da bilim bulma konusunda gelişen uluslararası savunmaların merkezinde yer aldı. Ve yorumcular aramaya başladığında, İslam'la ilişkilendirilen bilimsel mucizeler Kur'an'da, anın ötesinde de ortaya çıkıyor. Örneğin, peygamberlik geleneklerinde sağlık ve hastalıkla ilgili birçok hikaye bulunur, bunlar arasında peygamberin şifa verdiği bölümlerde yer alır. Büyüsel uygulamalar yaygındır. Örneğin, Muhammed'in bir sineğin suya düşmesi durumunda, kanatlarından birinin hastalık, diğerinin ise şifa taşıdığı için tamamen suya batırılması gerektiğini öğütlediği hikaye gibi. Günümüzde birçok Müslüman arasında, özellikle kutsal metinlerle ilişkilendirilebiliyorsa, İslami kökenli sahte bilimsel tıp uygulamaları popülerdir. Müslüman tıp uzmanları düzenli olarak hem sözde bilimsel uygulamaları hem de kur, andaki bilimsel mucizeleri doğrulayan makaleler yayınlamaktadır. Herhangi bir bilimsel standarda göre, İslam'ı bilimsel mucizelerle meşrulaştırma çabaları utanç vericidir. Kutsal metinleri modern bilgiyle uzlaştırmaya yönelik köktenci yaklaşımlar umut verici değildir. Aslında sorun sadece bir metnin bazı gerçekleri yanlış aktarması değildir. Müslüman kutsal metinlerinin büyük bölümleri oldukça anlaşılmaz ve yoruma açıktır. Birkaç hata yorumlanarak ortadan kaldırılabilir. Daha derin sorun, kutsal metinlerdeki bilimsel olarak şüpheli birçok ifadenin anlaşılmasının zor olmamasıdır. Örneğin, Kur'an'daki yedi gök veya yedi gökyüzü katmanı hakkındaki açıklamaları ele alalım. Bu, Kur'an'ın tasavvur ettiği evrenin önemli bir özelliğidir ve Peygamberin Miraçı gibi hadislerde daha da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Günümüz astrofiziğinde yedi gökyüzü katmanına uzaktan bile benzeyen bir şey yoktur. Ancak Kur'an zamanında uygun kozmoloji, güneş, ay ve görünen gezegenlerle ilişkili yedi gök küresini içeren Batlamyus astronomisini içerirdi. Kur'an aynı zamanda aşağıda düz bir dünya ve yukarıda uzanan katı bir gökyüzüne sahip, daha eski yakın doğu kozmolojilerinin fosilleşmiş kalıntılarını da içerir. Kur'an, dağlar tarafından çadır kazıkları gibi yerinde tutulan ilahi varlığın dünya yüzeyinden yayılmasına atıfta bulunduğunda Günümüz astrofiziğinin genişleyen evrenine değil, eski inançlara atıfta bulunur. Kur'an'daki iddia edilen embriyoloji, antik çağ tıbbının bir yankısıdır. Peygamberlik geleneklerindeki sihirli şifa, eski bir batıl inançtır. Kutsal metinlerin evreni, Musa, Süleyman ve İsa gibi İncil figürleri hakkındaki mucize öykülerinin sahnelendiği arkaik bir kavramdır. İlahi güç, dirilişlerde, sihirde ve konuşan hayvanlarda tezahür eder. Modern çağdaki köktenciliğe doğru eğilim, bu genel tablonun davet ettiği modern bilimle olan çatışmayı daha da şiddetlendiriyor. İlk bakışta, kutsal metinler yüce bir tanrı, melekler, cinler gibi daha küçük ruhlar ve peygamberlerin ve mucize gösterenlerin maceralarını anlatan bir çerçeve varsayıyor. Cennet ve cehennemden, muhtemelen yakın bir kıyamet ve yargıdan bahsediyorlar. Bu tamamen daüstü çerçevede, ilahi amaç ve tasarım, metafizik bir iddiadan ziyade gerçek bir açıklama olarak işlev görüyor geleneksel inançlar mantıklı geliyor. Ancak kelimenin tam anlamıyla ele alındığında, bu çerçevedeki neredeyse hiçbir şey evrenin nasıl işlediğine dair modern bilimsel anlayışlarla uyuşmuyor. Eski çağlardaki doğaüstü güçlerin anlam ifade ettiği dünya görüşleri ile doğanın kendi başına işlediği modern bilim anlayışı arasında keskin bir çatışma vardır. Bu, her dini gelenek için ciddi bir zorluktur. Hristiyanlar bu zorlukla ilk karşılaşanlardır, çünkü ilerleyen tarihsel ve doğal bilimsel bilgiler, her ayrıntısında doğaüstü bir amaçla dolu bir evreni kabul etmeyi giderek zorlaştırmıştır. Bazı ilahiyatçılar köktenciliğe yönelerek, Diğerleri ise geleneksel inançların daha belirsiz yorumlarına başvurarak karşılık vermişlerdir. Bugün, muhafazakar Hristiyan akademisyenler hala hem eski hem de çağdaş mucize öykülerinin doğaüstü açıklamalarını savunmaktadırlar. Ancak bunu, günümüzün zengin Hristiyanlık sonrası ülkelerinin sekülerleşmiş entelektüel yüksek kültüründe, Mucizelere veya İncil öykülerinin kelime anlamıyla anlaşılmasına olan inancın artık saygın olmadığını bilen entelektüel isyancılar olarak yapmaktadırlar. Müslümanlar arasında da açıkça görülen doğaüstücülüğü bir kenara bırakmak zor olmuştur. Ekonomik kalkınmayla birlikte, halk arasında yaygın olan İslam anlayışları, daha küreselleşmiş, daha çok kutsal metinlere odaklı İslam biçimlerine yerini bırakmakta ve yerel azizlerin gerçekleştirdiği mucizelere olan inancı azaltmaktadır. Ancak bu değişiklikler, kutsal metinlere yerleştirilmiş doğaüstü inançlara daha da fazla önem verilmesine yol açmıştır. Müslümanlar her zaman bilimin faydalı yönlerini benimsemeye, kültürel olarak tehlikeli yönlerini ise reddetmeye meyilli olmuşlardır. Kur'an'da bilimsel mucizelere olan inanç da tam olarak böyle bir çözüm vaat etmektedir. Nitekim, benzer bir ölçüde olmasa da, bazı Hristiyanlar da modern bilimin İncil'de önceden tasvir edilmiş olabileceğini düşünmüşlerdir. Hindu milliyetçileri de kutsal metinlerinde bilim ve teknoloji bulmalarıyla ünlüdür. Ancak Müslümanların kutsal metinlerdeki mucizeleri onaylama eğilimi daha güçlü olabilir. Kur'an, İslam için İncil'in Hristiyanlık veya Yahudilik için olduğundan daha merkezi bir öneme sahiptir. Neredeyse her Müslüman, Kur'an'ın doğrudan ilahi bir iletişim olduğuna inanır. Ve eğer Kur'an, daüstü güçlerin somut bir şekilde gerçek olduğu arkaik bir çerçevede en iyi şekilde anlam ifade ediyorsa, Müslümanlar doğal olarak inançlarını hem metinlerini onaylamak hem de Kur'an'da bilim bulmak için yeniden yorumlayacaklardır. 2. 2. Fizik alanında kalmak. Bilim sadece bir dizi olgudan ibaret değildir ve bilim insanları da pul toplar gibi olguları biriktirmezler. Modern bilim, görelilik, kuantum mekaniği veya evrim gibi, dünyanın nasıl işlediğine dair kapsamlı teoriler olan iddialı kavramsal çerçeveleriyle dikkat çekmektedir. Bunlar, günlük dildeki anlamıyla sadece teoriler değildir. Bu tür teorik çerçeveler, Evren hakkında evrensel ve temel ifadelerdir. Bilim, deneylerinin ve teorilerinin birbirini düzeltmesine izin veren olumlu geri bildirim döngüleri oluşturduğunda ilerleme kaydeder ve bu da işleyen kavramsal çerçevelerin en azından gerçekliğe iyi birer yaklaşım olduğunu kanıtlar. 19. yüzyılda, Müslümanlar batının bilim ve din üzerine tartışmalarıyla tanıştıklarında, genel bir çerçeve oluşturma yönündeki materyalist girişimlerle karşılaştılar. Darwinci evrim en büyük tartışmayı yarattı, ancak 19. yüzyıl materyalizmi en çok o dönemin fizik biliminden ilham aldı. Hayatın, sonunda fizik yasaları çerçevesinde anlaşılabileceği düşünülüyordu. Belki de insan zihni de, doğanın katı, kişisel olmayan neden sonuç kurallarına göre işlediği bir tabloya entegre edilecekti. Bir mucize, bu kuralların ihlali olacaktı. Hristiyanlar için, mucize kavramı memnuniyetle karşılanabilirdi. Sonuçta, bir mucize sadece muhteşem bir güç gösterisi değil, doğanın ötesinde bir şeyin açık bir işareti olurdu. Ancak materyalistler, ilahi müdahaleyi, yerleşik doğal düzene keyfi ve olasılık dışı bir müdahale olarak gördüler. Müslümanlar bu tartışmayı ilk olarak, ilahi iradeyi her şeyden doğrudan sorumlu tutan ara sıralıkçılığı destekleyen kendi entelektüel gelenekleri açısından yorumladılar. Materyalizme verilen birkaç erken Müslüman yanıtı, İslam felsefi teolojisi içindeki metafizik tartışmaları yeniden ele aldı, ancak Avrupa materyalistlerine ilham veren yeni bilimsel gelişmelerle yalnızca yüzeysel olarak ilgilendi. Materyalizme karşı daha ilginç tepkiler, Bazıları bilimi materyalizme karşı kullanmaya çalışan Hristiyan batıdan geldi. 19. yüzyıldaki pisişik araştırmacılar, bilimsel yollarla ruhun temel gerçekliğini ortaya koymayı umuyorlardı. Paranormal olaylara yönelik arayış, bilimin sınırlarında yerleşti. Pisişik yetenekler, salt maddenin davranışını belirleyen kuralların ötesinde bir özgürlük alanını gösteren yeni mucizeler haline geldi. Paranormal gerçekliklerin olasılığı, hem yerleşik dinlerin dogmalarından hem de materyalizmin umutsuzluğundan kaçabilecek daha bireyselce bir maneviyatı savunan dindar düşünürleri cezbetti. Fizikçilerin 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya koyduğu görelilik ve kuantum mekaniği, meseleleri karmaşıklaştırdı. O zamana kadar, materyalizm hakkındaki tartışmalar, madde, nedensellik ve doğa yasalarına dair duya dayalı kavramları varsayıyordu. Fizikteki devrimler tüm bunları alt üst ederek sağduyu kavramlarının yalnızca günlük deneyimimizin çok sınırlı ortamında yararlı olduğu bir evren tablosu ortaya koydu. Görelilik zaman ve mekan hakkındaki sezgilerimizi ihlal etti. Kuantum mekaniği günlük düzen ve nedensellik anlayışımızın mikroskobik rastgelelik üzerine kurulduğu bir dünyayı ortaya çıkardı. Bazı Hristiyanlar ve Müslümanlar Kuantum mekaniğinin fizik yasalarını ihlal etmeyen mucizelere olanak sağlayabileceğini, istatistiksel gürültüde ilahi müdahalelerin gizli olabileceğini düşünmüşlerdir. Ancak yeni fiziğin dünyayı yeniden büyülü hale getirdiği fikrine en coşkulu destek, genellikle okült maneviyatlarla ve Hint alt kıtasının dinleriyle ilişkilendirilen, tek tanrıcılığın ana akımının dışında kalan dini hareketlerden gelmiştir. Yeni çağcılar ve benzeri hevestiler için Yeni fizik, katı kurallardan oluşan materyalist çerçeveyi kırmış ve paranormal olaylara olanak sağlamıştır. Parapsikologlar, pisişik araştırmacıların soyundan gelenler olarak, kuantum fiziğinin bilincin temel gerçeklik olduğunu öne sürdüğünü sıklıkla savunurlar. Ancak parapsikologlar, pisişik fenomenlerin gerçek olduğuna dair ana akım bilim camiasını hiçbir zaman ikna edememişlerdir. Bununla birlikte, hem pisişik iddialar hem de kuantum fiziğinden ilham alan mistik görüşler popülerliğini korumaktadır. Hristiyanlık sonrası batıda, paranormal inanç, alternatif, bireyselci maneviyatların temel bir özelliğidir. Hindistan'da, kuantum mistisizmi Hindu milliyetçilerinden destek bulmuş ve hatta yüksek öğretimde bile varlığını kurmuştur. Şimdiye kadar Müslümanlar, modern fiziği savunma amaçlı kullanmaya benzer bir ilgi göstermemiştir. Fizik geçmişine sahip bazı Müslümanlar, İslam'ın modern fizikle uyumlu olduğunu veya en azından fiziğin materyalizmi gerektirmediğini savunmuştur. Bununla birlikte, kuantum mistisizmi için gerekli olan büyük ölçekli fizik çarpıtmalarını nadiren desteklemişlerdir. İslami bilim kullanarak fiziksel tahminlerde bulunma girişimleri vardır. Ancak bunlar muhafazakar Müslüman savunucular arasında bile az ilgi çekmektedir. Müslüman ülkelerdeki popüler medya genellikle medyumları kucaklar ve kuantum kelimesini sihir anlamında kullanır. Birçok Müslüman medyum güçlerine inanır ve din alimlerine bu güçlerin geleneksel İslami inançlar bağlamında nasıl anlaşılabileceğini sorar. Ancak paranormal iddialar ile popüler İslam arasındaki bağlantı yüzeyseldir, Tıpkı uzaylılarla karşılaşma haberlerinin de dikkat çekmesi ve cinler hakkında sorular uyandırması gibi. Bilimin geleneksel İslam'ı desteklediğini savunan savunucular, materyalizme karşı puan kazanmak için zaman zaman paranormal inançların ve kuantum mistisizminin küresel alt kültüründen yararlanırlar. Bununla birlikte, popüler Müslüman savunuculuğu için modern fiziğin kötüye kullanılması nadiren ana temadır. Olası bir istisna, hem Müslüman ülkelerdeki kent ortamlarında hem de Hristiyanlık sonrası batıda eğitimli, profesyonel sınıfa mensup arayış içindeki kişilere ve potansiyel mühtedilere hitap eden Sufi esinli edebiyattır. Ancak batılılaşmış Neo-Sufi inançları, İslami gelenekten kopuk olma eğilimindedir ve üst düzey bir müşteri kitlesine hitap eden Hindu veya Budist maneviyatlarının türevlerinden neredeyse ayırt edilemez. Paranormal mistisizmde görülen bireysel bilincin tanrılaştırılması eğilimi, genellikle İslam'ın daha muhafazakar çeşitlerinin talep ettiği katı tek tanrıcılıkla bağdaşmaz. Dolayısıyla, Müslümanların fizik temelli materyalizme verdiği yanıt büyük ölçüde pasif direniş biçimini almıştır. Müslümanlar çoğunlukla fiziğin kavramsal çerçevelerinde örtük olarak bulunan daüstü iddialara yönelik meydan okumaları görmezden gelirler. Bugün bile yanıt veren az sayıdaki kişi, genellikle daüstü olayların anlam ifade ettiği evren algılarını yeniden teyit eder. Müslümanlar, parapsikoloji ve kuantum mistisizmine dayanan, ayrıntılı ve görünüşte bilimsel savunma girişimleri oluşturmamışlardır. Her halükarda, görelilik ve kuantum mekaniği, fizikten ilham alan materyalizmin fizikçiliğin çeşitlerini temelden değiştirmedi. Madde veya nedensellik hakkındaki sağduyu kavramları artık sürdürülebilir değil, bu nedenle fiziksel nesneler kuantum alanları gibi yapılarla ilişkilendirildi. Fizikçiler tüm olayları kurallar ve rastgelelik kombinasyonları aracılığıyla tanımlar ve fizik yasaları, doğanın evrensel simetrilerinin ifadeleridir. Kuralların ve rastgeleliğin ötesine geçen ilahi bir tasarımın herhangi bir izinin asla keşfedileceğine dair iyi bir olasılık yok. 19. Yüzyılda yaşamın fizik bilimi içinde anlaşılabileceği umudu büyük ölçüde gerçekleşti, bilim artık yaşam güçlerini veya kimyasal ruhları tanımıyor. Fizikçiler için günümüzün sınırı, zihinlerin nasıl çalıştığını daha tam olarak anlamaktır. Ve zihin bilimlerimiz, bilimsel bulmacalarımızın çözümlerinin, insan beyninin son derece karmaşık işleyişini çözmekten geleceğini umarak, Açık sözlü bir materyalist çerçevede faaliyet göstermektedir. Materyalizmin eleştirmenlerinin çoğu, onun doğa bilimlerindeki egemenliğini kabul eder. Tüm dinlerin teologları materyalizm ve bilimcilikten şikayet eder, parapsikoloji veya akıllı tasarım yaratılışçılığının savunucuları, bilimsel ana akımın materyalizminin üstesinden gelmenin bir yolu olarak alternatiflerini sunarlar. Bununla birlikte, şu anda çoğu bilim insanı, doğaüstü fikirlerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili ilginç herhangi bir şeyi açıklama vaadi sunmadığına karar vermiştir. Sonuçta, doğaüstü ve paranormal iddiaların geçmişi pek parlak değildir. Bir tür yumuşak materyalizm hüküm sürmektedir, hiçbir bilim insanının doğaüstü müdahaleyi açıkça reddetmesine gerek yoktur. Ancak bilim camiasının araştırılmaya değer bulduğu açıklamalar, Doüstü etkenleri her zaman dışlar. Bu, günümüz biliminin tüm önemli soruları yanıtladığı anlamına gelmez. Bilimin en ileri noktası her zaman belirsizlikle doludur. Yapay zeka ve bilişsel sinir bilim alanındaki araştırmaların, birkaç on yıl daha beklersek zihinlerle ilgili tüm gizemleri çözeceğini kimse garanti edemez. Kozmoloji karmaşık problemlerle doludur ve fizikçilerin hala iyi bir kuantum kütle çekim teorisi olmadığı için, Fizik anlayışımız kara delikler ve büyük patlama etrafında çökmektedir. Gelecekteki fizikçilerin doğaüstü güçleri yeniden ele almayacağından kimse kesin olarak emin olamaz. Ancak şimdilik, bilimdeki açık sorular, daha fazla veri ve daha iyi fiziksel teoriler gibi bilimde iyileştirmeler gerektiriyor gibi görünüyor. Dindar bir kişi hala bilimsel bulmacaların ardında doğaüstü bir gücün gizlendiğini umabilir. Ancak bu, kanser hastasına yardım etmesi için doğaüstü müdahale için dua etmeye çok benzer. Bu dürtü anlaşılabilir, ancak mevcut bilimsel bilgiye göre, dua iyileşme olasılığını artırmayacaktır. Bu nedenle, modern fiziğin çarpıtılmasının Müslüman savunmasının yalnızca küçük bir özelliği olması dikkat çekicidir. Bu durum, Müslümanların ithal bilimdeki materyalizm belirtilerine karşı tarihsel muhalefeti ve materyalizmin bugün bile uyandırdığı güçlü olumsuz tepki göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Bilimin ayrıntılı çarpıtılmasına yatırım yapmadan pasif bir reddetme, yeterince iyi sonuç veriyor gibi görünüyor. Bunun bir nedeni, Kur'an'da bilimsel açıklamalar arama iliminin de gösterdiği gibi, evreni anlamak için az çok geleneksel doğaüstücü bir çerçevenin hala geçerli bir seçenek olması olabilir. Fizik yasaları ilahi düzenin bir işareti olarak arka planda yer alırken, Kur'an'daki mucize öyküleri yaratılış üzerindeki ilahi egemenliği göstermektedir. Daha da önemlisi, modern fizik bir tür materyalizmi motive edebilse de, bu argüman soyut ve uzaktır. Fizikalizm, saygın bir felsefi konum olsa da, yalnızca akademik bilim insanlarına ve filozoflara hitap eder. Fizik, mucizeler ve daüstü müdahale sorusuyla ilgilidir. Ancak fizik, çoğu dünya dininin ele aldığı konulara doğrudan değinmez, ahlak, yaşam ve ölüm, insan olmanın anlamı. Bu kadar önemli bir şey söz konusu olmadığı için, Çoğu dindar insan maddi dünyanın açıklamalarını fizikçilere bırakabilir. Ancak inananlar ayrıca, maneviyatla ilgili herhangi bir şey söz konusu olduğunda, harika istisnaların gerçekleştiğini düşünürler. Doğüstü güçler fizik yasalarını koymuştur ve ilahi irade gerektirdiğinde mucizeler gerçekleşecektir. 2- 3- Evrime direnmek Biyoloji, insan yaşama hakkında daha çok şey söylüyor. Fizik, evreni ilahi amaçtan arındırmanın zeminini hazırlamış olabilir, ancak hiçbir şey bu kaybı Darwinci evrim kadar belirgin hale getirmedi. Uzun zaman dilimleri boyunca etkileşim halinde olan kurallar ve rastgeleliğin birleşimi, kendimiz de dahil olmak üzere gördüğümüz yaşam formlarını ortaya çıkarır. Tek tanrılı dinlerin takipçileri, hatta Hindu ve Budistler bile, Darwinci yaşam görüşünü tam olarak kabul etmekte zorlanmışlardır. Evrim, modern bilimin içeriği ile geleneksel dini doktrinler arasındaki çatışmanın en belirgin örneği olmaya devam etmektedir. Müslümanların evrimle karşılaşması, başlangıcından itibaren materyalizm tartışmalarıyla iç içe geçmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Darwin'in teorisi hakkında ilk yorum yapan Müslümanların çok azı biyolojiye ilgi göstermiş olsa da, bazı batılılar Avrupa'dan sızan yeni evrim görüşlerini benimsemiştir. Türlerin ortak kökeni fikri genellikle daha yüksek varoluş hallerinin amaçlı bir şekilde ortaya çıkışı hakkındaki yanlış anlamalarla birlikte gelmiştir. Batılılar, toplumsal ilerlemenin önünde engel teşkil ettiğini düşündükleri dindar muhafazakarlara karşı çıktıkları için biyolojik evrim de kozmik ilerleme anlatısının bir parçası haline gelmiştir. Muhafazakarlar için evrim Esas olarak ithal edilen yabancı bilgide gizlenen dini hataların bir örneği olarak dikkat çekiciydi. Günümüzde muhafazakar Müslüman topluluklar evrime direnmeye devam ediyor. En kalabalık Müslüman ülkelerin çoğunda insan evrimi reddediliyor. Bunun ötesinde, evrimin dini muhalefeti kışkırtma iliminde olduğu bilim eğitimine farklı ülkelerin yaklaşımında önemli farklılıklar var, İran Teokrasisi, İnsan olmayan türlerin ortak kökenini kabul etmekte sorun yaşamıyor. Ancak muhafazakar dindar Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri evrimin tamamını reddetme iliminde ve evrimi dini nedenlerle reddeden birçok kaba savunmanın kaynağı oldular. Pakistan ders kitapları insan dışı evrimi ele alıyor, ancak tüm bilimsel konuları Kur'an'dan alıntılar ve yaratıcıya övgülerle sonlandırıyor. Mısır müfredatına evrimi dahil ediyor. Ancak hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin büyük bir kısmı evrimi pasif bir şekilde reddediyor. Endonezya ve Malezya Üniversiteleri, evrimi eleştiren sürekli bir doktora tezi akışı üretiyor. Ve Türkiye'de, evrime duyulan şüphe, resmi laikliğe karşı muhalefetle birleşerek, bilimselmiş gibi görünen ayrıntılı, aktif bir yaratılışçı savunma üretiyor. Türk yaratılışçılığı, eğitimin her seviyesinde kurumsal destek bulmuştur. Geleneksel Müslüman inançları, insan evrimiyle kolayca bağdaştırılamaz. Kur'an, Adem ve Havva hakkında hikayeler içerir. Müslüman ilahiyatçılar, cennetten kovulmanın Hristiyan doktrinindeki kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu düşünmemiş olsalar da, Kur'an, Adem ve Havva'nın özel olarak yaratıldığını ve tüm insanların onlardan geldiğini açıkça belirtir. Kur'an'ın yerleşik yorumları, Adem ve Havva'nın gerçek hayattan olduğunu varsaymıştır. Ve Kur'an, insan dışı yaşamdan bahsettiğinde, bunu ilahi yaratılışın yaşam formları için bariz bir açıklama olduğu arkaik bir doğa anlayışı bağlamında yapar. Birçok Hristiyan yaratılışçıya kıyasla, Müslümanlar dünyanın yaşıyla çok daha az ilgilenirler. Kur'an, İncil'deki yaratılış öykülerine atıfta bulunur ve jeolojik derin zamanlara veya günümüz kozmolojisinin geniş zaman ölçeklerine dair hiçbir şey söylemez. Modern bilimden önce, Müslümanlar yaratılışın birkaç bin yıl önce gerçekleştiği yaygın varsayımını kabul etmişlerdir. Ancak evrenin yaşı hiçbir zaman dini açıdan önemli bir konu olmamıştır ve Kur'an bu konuda belirsiz kalmaktadır. Bu nedenle, Müslüman yaratılışçılığı, Hristiyan yaratılışçılığından büyük ölçüde yararlansa bile, genellikle tufan jeolojisini göz ardı eder. Modern biyolojinin sunduğu en acil tehdit, evrimin, geleneksel inançların anlam kazandığı eski, tamamen doğaüstücü çerçevede yersiz olmasıdır. Evrimi kabul etmek, kutsal metinleri uygun şekilde yeniden yorumlanması gereken dini literatür olarak ele almadan zordur. Ancak bu, vahye insani bir unsur katma riskini de beraberinde getirir. Çoğu Müslüman için Kur'an, inananın boyun eğmesi gereken doğrudan ilahi bir iletişim olmaya devam etmektedir. Kutsal metinlerle olan uyumsuzluğu bir kenara bırakırsak bile, birçok Müslüman insan evremini kabul edilemez bulmaktadır. Muhafazakar Yahudiler ve Hristiyanlar gibi, Müslümanlar da genellikle insanların istisnai olduğunu, yaratılışta yüce bir statüye sahip olduklarını ve sıradan hayvanlarla ilişkilendirilemeyeceklerini savunurlar. Maddi bedenlerde bulunan ruhlar olarak, ahlaki olarak sınanmak ve ardından cennetle ödüllendirilmek veya cehennemle cezalandırılmak üzere bu dünyaya yerleştirildiğimizi varsayıyoruz. Dahası, geleneksel İslam'ın öngördüğü sosyal ahlak, yaratılmış doğamızda kök salmıştır. Bu nedenle, biyoloji ahlakla doludur. Dindarlığımız ve ahlak anlayışımız, insanlar ile diğer yaşam formları arasında muazzam bir uçurum olduğunu göstermektedir. Evrim, insanları sıradan hayvanlara indirgiyor. Müslümanlar, insanların biyolojik bir geçmişe sahip olduğunu kabul etseler bile, ayrı olarak yaratılmış doüstü bir ruhun maddi bedenlerimize yerleştirilmiş olması gerektiğini savunma eğilimindedirler. Yine de, ruhları bedenlerden ayırmak, bazı uzlaşma alanlarını akla getiriyor. Birçok Yahudi ve Hristiyan gibi, Müslümanlar da evrimi ilahi bir yönlendirme süreci olarak algılama seçeneğine sahipler. Biyologların anladığı şekliyle Darwinci evrim, kör varyasyon ve seçilim yoluyla adaptasyonlar üretir. Birçok Müslüman, tüm insan dışı yaşam formlarının akraba olduğunu kabul ederek ortak kökeni benimser. Bununla birlikte, evrimin varyasyon ve seçilimin bir sonucu olmaktan ziyade, akıllı tasarımın bir sonucu olduğunu ısrarla savunurlar. Doğüstü bir güç, insan bedenlerinin ortaya çıkmasını ve ruhların yerleştirilmesine uygun hale gelmesini sağlamak için süreci yönlendirmiştir. Yönlendirilmiş evrim, popüler bir seçenek olabilir. Yaratılışçılık kadar açıkça bilimle çelişmez ve orta öğretim fen bilimleri eğitimine müdahale etmez. Çoğu Müslüman ülkede, din alimleri devlet memuru olmuş ve hükümetler modernleşme çabalarının bir parçası olarak fen bilimleri eğitimini desteklemiştir. Bu nedenle, resmi olarak onaylanmış alimler genellikle yönlendirilmiş evrimi destekler. Bazı savunucular kur, anda ortak soydan geldiğine dair ipuçları bile bulmaktadır. Ve birkaçı evrim fikrinin ilk olarak Müslüman filozoflar tarafından icat edildiğini iddia edecektir. Müslümanların rehberli evrim anlayışları, biyolojik evrimin Hristiyanlar arasında sıklıkla yanlış anlaşıldığı gibi, aşamalı ilerleme kavramlarına bağlı kalmak zorunda değildir. Bununla birlikte, rehberli evrim yine de biyolojiyle çelişmektedir. Evrime karşı Müslüman direnişini ortaya koyan anketler genellikle evrimi onaylayan önemli azınlıkları da göstermektedir. Bu yanıltıcı olabilir. Müslümanlar, batılı Hristiyanlar kadar kapsamlı ve uzun bir süre boyunca evrim konusunda anket edilmemiştir. Ve Müslümanlara yöneltilen anket soruları genellikle rehberli evrim ile kör darbinci evrim arasında ayrım yapmamaktadır. Birçok muhafazakar Müslümanın evrimin tamamen bilimsel bir resmine tam olarak katılması olası değildir. Dini bir bakış açısından, modern bilimdeki yaygın rastgelelik kabul edilemez. Yaratılışçılar ve Kur'an'da bilim bulanlar gibi popüler savunucular, evrimin muazzam karmaşıklıkta yapıları aniden bir araya getirmek için tamamen şansa dayandığını sıklıkla öne sürerler. Bu yanlıştır. Yine de, savunucular günümüz bilimine göre yaşam tarihinin şans tarafından şekillendirildiğini doğru bir şekilde fark ederler. Evrim, soylar içinde artan karmaşıklığı yönlendiren silahlanma yarışları gibi mekanizmaları içerir. Çok basit olandan başlayarak, akılsız bir çeşitlenme süreci, daha karmaşık ve bilişsel olarak yetenekli yaşam formları üretecektir. Yine de evrim, fiziğin kuralları ve rastgeleliğinin bir sonucu olarak, tasarım veya öngörü olmaksızın gerçekleşir. İnsanların varlığı tarihsel bir kazadır. Bunların hiçbiri, yaşamın dini anlayışlarını kesin olarak dışlamaz, Hristiyanlarda olduğu gibi, ilahi tasarımların bilim tarafından tespit edilemeyen bir şekilde doğal nedenlerle tezahür ettiğini savunan Müslümanlar da vardır. Yüzeysel olarak, daüstü etkenliği metafizik bir düzleme indirmek, bilim ve din arasındaki uyumluluğu yeniden sağlar. Ancak görünmez etkilerin gizli bir amaca hizmet ettiği düşüncesi, kozmik komplo teorilerine yol açar. Biyologların anladığı şekliyle evrim, bedenlerin ruhları barındırmak üzere hazırlanması hikayesi değildir. Aslında, zihin bilimlerimiz evrim anlayışımızdan derinden etkilenmiştir. Varyasyon ve seçilim beyinleri oluşturur ve beyin içindeki mekanizmalara katkıda bulunur. Son birkaç on yıldaki umut vadeden araştırma alanlarından biri, doğal ve sosyal bilimleri daha yakından birbirine bağlamak için biliş ve kültüre evrimsel bakış açılarını uygulamaktır. Bu tür çabalar, sonuçları tam olarak kesinleştirmek için henüz çok yenidir. Ancak kültüre yönelik bilişsel ve evrimsel yaklaşımlar, dini inançların açıklamalarına kadar uzanmaktadır. Müslümanlar, yaratılmış doğamızın bizi İslam'ın doğruluğunu algılamaya yönlendirdiğini sık sık düşünmüşlerdir. Gerçekten de, normal insan zihinleri, dünyada etkili olan doğaüstü varlıklar hakkındaki inançları kolayca edinir. Bu yatkınlık, evrimin merkezi bir rol üstlendiği açıklamalara tabidir. Dolayısıyla, evrim teorisine direnen muhafazakar Müslümanların şüpheci olmak için haklı sebepleri var, modern bilimdeki materyalist ilimler, doğaüstü inançları aşındırıyor. Ve Darwinci evrim, materyalizmle bağlantılı en tehlikeli kavramsal çerçevedir. Ahlak, dindarlık, dini deneyim dindarların maddi açıklamalara meydan okuduğunu düşündüğü her şey artık bilim insanlarını cezbediyor ve bu bilim insanları bunları incelemeyi, kurkalamayı ve araştırmayı umuyorlar. Bilim insanları genellikle Darwinci bir bakış açısı benimseyerek, bilgi çoğaltma ve seçilim süreçlerinin neler olup bittiğini açıklamaya nasıl yardımcı olduğunu soruyorlar. Bununla birlikte, Müslümanlar modern biyolojiyi kabul eden teolojik seçenekleri tercih edebilecekleri gibi, mucizelere dair daha geleneksel olmayan görüşleri de benimseyebilirler. Teologlar yaşam tarihinde ilahi müdahalenin daha az açık biçimlerini savunabilir, bilim eğitimcileri Müslümanların evrim hakkında bilgi edinmeleri gerektiğini savunabilir ve bilim insanları biyolojinin dışında kozmik bir tasarım anlayışı arayabilirler. Modern teolojiler aracılığıyla popüler dini inançları bilimle uzlaştırmanın uzun vadeli olasılıklarını değerlendirmek zordur. Bununla birlikte, modern bilimin içeriğinin çoğunun bilim ve din tartışmalarıyla pek ilgisi olmaması yardımcı olabilir. Hiçbir din savunucusu manyetik malzemelerin davranışıyla ilgilenmez. Her dinden bilim insanı, teknik konulara daldıklarında kültürel geçmişlerini bir kenara bırakarak bir laboratuvara girebilir. Çoğu bilim insanının kariyerinde bilimsel iddialar ve dini kaygılar gece birbirini zar zor fark eden gemiler gibidir. Dindar entelektüeller ara sıra kınama yayınlamanın dışında bilimin materyalist yönlerine nadiren değinmek zorunda kalırlar. İnananlardan gelen soruları yanıtlayan son derece popüler dini web siteleri genellikle bilimi çarpıtan savunmalar içerir. Ancak ele aldıkları soruların ezici çoğunluğu Müslüman doktrini ritüel yükümlülükleri, ahlaki kaygılar ve İslam hukuku ile ilgili ayrıntılarla ilgilidir. İnananlar evrim veya materyalizmle ilgili endişelerle boğulmazlar. Bununla birlikte, modern bilimi temel alan geniş kavramsal çerçeveler, geleneksel İslam ile ciddi anlamda uyuşmamaktadır. Bu, bilim ve din kurumlarının da çatışması gerektiği anlamına gelmez. Barış koruma stratejileri başarılı olursa, Bilim insanları inancın yeri olduğunu doğrulayabilir ve din liderleri bilim eğitimine müdahale etmekten kaçınabilirler. Yine de, modern bilim ile doğaüstü inançlar arasındaki entelektüel gerilim çok gerçektir. Günümüzde birçok Müslüman için bu gerilime yanıt vermek, kutsal metinlerde bilimin yanlış yere öne sürülmesi, bilim inkarı ve hatta yaratılışçılık gibi sözde bilimsel girişimler anlamına gelmektedir. Ve Müslüman dünyasında, bilimin reddi sadece muhalif köktenci hareketlerin bir özelliği değildir. Entelektüel yüksek kültür bile evrime karşı direnç gösterebilir, hatta yüksek öğretim kurumları bile yaratılışçıları barındırabilir. 3. Kültür çatışmaları 3. 1. Ayrı küreler Modern bilim, tüm daüstü inançlara meydan okuyor. Biraz farklı doktrinler söz konusu olabileceğinden, Evrim gibi bir teori hakkındaki Hristiyan endişeleri, Müslümanların endişeleriyle her zaman aynı değildir. Ancak temelde sorunlar büyük ölçüde aynıdır. Bu nedenle, Müslümanların bilimin materyalist yönlerine verdikleri tepkiler, Hristiyanların veya neredeyse herhangi bir dünya dininin mensuplarının araştırdığı fikirlerle genellikle çok benzerdir. Sınırlı sayıda seçenek vardır. Kur, anda bilimsel temel aramak veya yaratılışçılığı benimsemek gibi popüler savunmacı yaklaşımlar dini korur, ancak bilimi aşırı derecede çarpıtma pahasına. Müslümanlar, sömürgecilik sonrası dönemde bile modern bilgiyi daha iyi özümsemek ve konumlarını iyileştirmek için hala baskı altındadır. Bu nedenle, bilimin önemli kavramsal çerçevelerini reddetmek en iyi strateji olmayabilir. Materyalist tehdidi kontrol altına almak, daha fazla entelektüel güvenilirliğe sahip çabalar da gerektirir. Bu durumda, bir olasılık, teolojik olarak liberal Hristiyanlık biçimlerine benzer modernist Müslüman pozisyonlar geliştirmektir. Bu, sadece köktenci eğilimlerin yumuşatılmasını değil, geleneksel inançların tersine gitmeyi de gerektirir. Bu nedenle, İslam'ı liberalleştirme çabaları her zaman tartışmalı olmuştur. Bununla birlikte, Müslümanlar kutsal metinleri anlamada insan unsuruna daha fazla önem verme, modern bilimle çatışma görünümünden kaçınmak için onları yeniden yorumlama seçeneğine sahiptir. Ancak stratejik yeniden yorumlama yeterli değildir. Teolojik modernistler bilime uygun bir rol tanımak isterler, ancak bunu yaparken aynı zamanda inanç içinde meşru bir alan oluşturmak isterler. Bilim ve din için ayrı alanlar tanımak, yüzyıllardır Müslüman entelektüelleri meşgul eden gelenek ve modernit tartışmalarının bir kısmını da azaltmaya yardımcı olmalıdır. Başlangıç noktası olarak, bilim ve dinin farklı entelektüel kültürleri temsil ettiğini ve konularına farklı yaklaşımlar benimsediğini gözlemlemek gerekir. Batı bilimi genellikle eleştirel bir mesafeyi koruma tutumu geliştirmiştir. Bireysel bilim insanları aceleci olabilir. Ancak bilim camiası bir bütün olarak soğukkanlı ve disiplinli bir şüpheciliği uygulamalıdır. Bu tür örgütlü şüphecilik, yaygın insan bilişsel önyargılarına karşı koruma sağlar ve bilim camiasının önerilen açıklamaları onaylamadan önce sağlam, kamuya açık kanıtlara sahip olmasını sağlar. Bilim kültürü, gerçekleri değerlerden ayırır, verileri tahrif etmemek gibi talepleri, kapsamlı bir ahlaki bakış açısını onaylamaktan ziyade, gerçekleri elde etmeye dar bir şekilde odaklanmıştır. Müslümanlar da bir ilim anlayışından yararlanmışlardır. Ancak Batı bilim kültürünün aksine, Müslümanlar tarihsel olarak dindar müminlerin kişisel tanıklığına güvenmişlerdir. Bu nedenle, hakikat hakkındaki yargıları, Müslümanların ahlaki dürüstlük anlayışıyla yakından bağlantılı olmuştur. Bir mümin sürekli olarak bencilliğe karşı mücadele etmeli, dindarlıkla ilişkili erdemleri geliştirmeli ve ilahi olana teslim olmayı hedeflemelidir. Gerçekten de, bir müminin güvenilir bilgi, özellikle dini bilgi edinme kapasitesi, dindarlığına bağlıdır. Dini olarak tanımlanmış erdemlerden uzaklaşmak, evrendeki ilahi düzeni algılama yeteneğimizi zayıflatır. Son olarak, geleneksel İslam biçimleri genellikle dini bilgi kaynaklarına mutlak güven talep eder, kutsal metinler veya belki de bir dini kardeşliğin başında bulunan Sufi Üstadı. Geleneksel İslam eleştirmenleri için, bilim ve dinle ilişkilendirilen entelektüel kültürler arasındaki farklılıklar, bilim ve geleneksel dindarlık arasındaki uyumsuzluğun bir başka göstergesidir. Burada sadece içerik değil, kültürler arasında da bir çatışma vardır. Müslümanlar arasında batılılaşmacılar, bilimsel uygulamayı genellikle bilimsel bir yöntemin kişisel olmayan bir uygulaması olarak tanımlamış ve bilim kültürünü açıklık ve özgür araştırmanın bir örneği olarak yüceltmişlerdir. Buna karşılık, geleneksel dini kör inanç ve itaatle ilişkilendirmişlerdir. Din alimlerinin İslam'ının dogmatik, esnek olmayan, değişime yavaş olduğu ve böylece Müslüman toplumların ihtiyaç duyduğu hızlı ilerlemeyi engellediği varsayılmaktadır. Ve bilgi ithal etmenin ötesine geçmek, bilim yapmak için Müslümanların, modern bilimi besleyen daha şüpheci bakış açılarından bazılarını benimsemeleri gerekir. Batılılaşmacılar özellikle eğitim reformunu vurgulayarak, Müslümanların geleneksel İslam toplumlarında daha karakteristik olan kutsal bilginin ezberden aktarılması yerine, özgür araştırmayı ve açık eleştiriyi teşvik etmeleri gerektiğini savunmuşlardır. Ancak bazı durumlarda din hızla değişebilir. Örneğin, İslamcı ideoloji, zamansız İslami siyasi görüşlerin bir ifadesi değil, modern bir gelişmedir. Daha da önemlisi, uygun koşullar altında şüpheciliği teşvik etmek, gerektiğinde dindar güveni geliştirmeyi dışlamaz. Teologlar, bilimsel ve dini bilgi anlayışları arasındaki ayrımı kullanarak bilim ve din için ayrı alanlar oluşturabilirler. Tek tanrılı din alanının sofistike bir savunması, ezici ancak temelde kişisel olan bir güce duyulan güvene dayalı bir inanç üzerine kuruludur. Bir inancın yaşanmış deneyimi, inananı dini ihtiyaçlara cevap veren ve varoluşa anlam katan nihai bir gerçekliğe açar. Bu amaç, önemsiz bireysel kaygıların çok ötesine geçerek, inananları bencillikten kurtarabilecek bir ahlakı temel alır. Dindar bir yaşam yoluyla karşılaşılan ilahi gerçekliğe yanıt vermek, dini bilgi kaynaklarına olan güveni derinleştirecektir. Bu nedenle, bir inanan Kur'an gibi kutsal metinlerin otoritesine teslim olacaktır. Ve bunların hepsi tamamen meşrudur. Sonuçta, eleştirel bir mesafe koruyarak, teoriler oluşturup analiz ederek ve kontrollü deneyler yaparak kişisel bir tanrıya yaklaşmayı bekleyemeyiz. Ritüel, mistisizm, topluluk ibadeti ve ahlaki öz disipline dalmak daha verimli olacaktır. Dahası, eğer bilim bilimsel bir yöntemle tanımlanırsa, bu yönteminde sınırlamaları olması kaçınılmazdır. Fizik için iyi olan araçlar metafizik içinde işe yaramayabilir. Maddi ve manevi gerçeklikler birbirinden farklıdır ve her bir alana uygun farklı bilgi edinme yolları vardır. Manevi alem, maddi evreni canlandıran yaratıcı kıvılcımı sağladığı için örtüşmeler de mevcuttur. Bu nedenle, modern bir inanan, tek bir bilgi edinme yolunun savunucuları çatışmada ısrar etse bile, dini ve bilimsel bilgi arasındaki daha derin uyumu fark edecektir. Hem bilime hem de dine hak ettikleri değeri vermeyi vaat eden bu tür teolojik görüşlerin varyasyonları birçok Müslüman için uygundur. Batılılaşmacılar da dahil olmak üzere modernleşme yanlısı reformcular, liberal bir uzlaşmayı kabul edebilirler, çünkü çoğu modernliğin en iyi yönlerini benimseyerek kendine özgü bir Müslüman kültürünü korumak istemiştir. Müslüman bilim insanları da dahil olmak üzere birçok modern, eğitimli Müslüman, Köktenciliğe pek ilgi duymamaktadır. Bazı aşırı dindar kişiler kadar dindar olmayabilirler ancak Müslüman geleneğinde kök salmış bir kutsallık duygusunu korurlar. Bilimsel ve dini bilgi için ayrı alanlar tanımak verimsiz çatışmaları önleyecekse neredeyse her Müslüman bundan fayda görecektir. Ayrı alanlar kavramı bilim ve dinin çoğu zaman gece birbirinin yanından geçen gemiler gibi neredeyse hiç etkileşimde bulunmamasından destek bulur. Daha da iyisi, dini bilim temelli eleştiriden yalıtmak entelektüel açıdan saygındır. Liberal Hristiyanlar gibi, Müslüman modernistler de bilimin başarılarını kabul eden ancak bilimin sınırları olduğunu savunan felsefe akımlarından yararlanabilirler. Sonuçta, bilim, bir kısır döngüye girmeden bilimsel yöntemi nasıl haklı çıkarabilir ki? Diğer bilgi edinme yollarını reddetmek, doğa bilimlerinin yöntemlerinin tüm bilgi alanlarına gayri meşru bir şekilde genişletilmesi olan bilimcilik olmaz mıydı? Materyalizm, askeri akrabası kadar ahlaki olarak lekelenmiş bir tür entelektüel emperyalizm olabilir. Bu nedenle Müslümanlar, bilim aşırıya kaçmadığı ve dünyanın ilahi tasarımını inkar etmeye çalışmadığı sürece modern bilimin neredeyse tamamını kabul edebilirler. Dolayısıyla liberal bir uzlaşma umut verici görünüyor. Ancak dindar muhafazakarlar ve İslamcılar ikna olmuş değiller. Liberal modernizmde İslam'a özgü pek bir şey yok, Hristiyanlık veya neredeyse her din için aynı derecede işe yarıyor. Teolojik muhafazakarlar için ayrıntılar önemlidir. İslam doktrinleri, genel bir dini deneyimin üzerine dökülen yorumlayıcı bir sos değildir. Müslümanlar haklı olmalı ve diğerleri yanılıyor olmalıdır. Hemen hemen her Müslüman düşünür, muhafazakar veya liberal, bilimin önemli sınırlamaları olduğunu ve doğru yerde harika bir araç olabileceğini kabul eder. Hem biyolojiyle barışmak isteyen liberaller hem de evrenin muhafazakar eleştirmenleri, materyalizme karşı, bilimsel olmayan bilgi edinme yollarının kabul edilmesi gerektiğini ilan edeceklerdir. Ancak muhafazakarlar, biçimsiz bir maneviyat değil, gerçek inanç olarak düşündükleri şeyi onaylamak istiyorlar. Gerekirse, Müslümanlar, seküler bilim onu baltalıyor gibi görünse bile, dini hakikat için kararlı durmak zorunda kalacaklardır. Muhafazakar bir bakış açısıyla, modernistler bilim insanlarının son sözü söylemesine çok kolay izin veriyorlar. İçerikte gerçek bir çatışma olduğunda, Modernleşmiş dindarlık, bilgi üretiminin seküler normlarına teslim oluyor ve yalnızca küçük, korunaklı bir inanç alanı istiyor, din için bu, en iyi ihtimalle gizli bir geri çekilmedir. Görünüşte hem bilimi hem de dini koruyan ayrı alanlar mevcut, ancak pratikte, ciddi kamu bilgisi söz konusu olduğunda, liberal modernistler batı bilimine boyun eğiyorlar. Muhafazakar Müslümanlar, Hristiyanlık sonrası batıdaki gelişmelere karşı genellikle hassastırlar. Hristiyanlığı aşağı bir din olarak görürler ve kaderini ibretlik bir öykü olarak değerlendirirler. Avrupa Hristiyanlığının yavaş yavaş çöküşü güven vermez. Eğer Müslümanlar liberal Hristiyanlar gibi davranırlarsa, bu seküler modernliğin getirdiği ahlaki çöküşün daha da yayılmasına yol açacaktır. Liberal bir uzlaşma, maneviyat duygusu hisseden köksüz, atomize olmuş bireyler için makul görünebilir. Ancak bu, bilim kılıfına bürünmüş materyalizmin yayılmasını engellemek için pek bir şey yapmaz. Birçok muhafazakar için, İslam'ın modernist yeniden yorumlamaları küreselleşmiş, profesyonel sınıfın saçmalığı gibi görünüyor. Liberal modernistler, kendi alanları arasındaki sınırları asla netleştirmiyorlar, bu da inananları, seküler bilimin ne zaman egemen olması gerektiği ve bir Müslümanın ne zaman dini otoriteyi kabul etmesi gerektiği konusunda belirsizliğe düşürüyor. 3. 2. Bilgi hiyerarşisi. Çoğu Müslüman ülkede, teolojik olarak muhafazakar görüşler entelektüel yüksek kültürün önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, bilim ve dinin, sadece bilim ve daüstü inançların uyumlu olduğunu iddia etmekten daha sağlam bir şekilde ele alınmasına yer vardır. Müslümanlar, üzerine biraz Müslüman sosu eklenmiş modern liberalizmi benimsemeyi reddedebilir ve bunun yerine tüm entelektüel çabalarda vahiy yoluyla gelen hakikatin önceliğini savunabilirler. En cazip seçenek, klasik bir Müslüman bilgi anlayışından yola çıkıp bunu günümüz koşulları ışığında güncellemek olacaktır. Muhafazakar Müslümanlar daha sonra, çoğu inanan tarafından kabul edilen dini bilgi edinme yollarını tanıyan daha geniş bir çerçeve içinde, özgün bir İslami bilim felsefesi oluşturabilirler. İslam entelektüel yaşamının doğal gelişimi Batı sömürgeciliği tarafından kesintiye uğratıldı. Müslümanlar, fikir miraslarını geliştirmek yerine, sömürgeci gücü destekleyen yeni bilgiye yanıt vermeye yönlendirildiler. Ancak başarılı bir yanıt, sadece Batı yöntemlerini taklit etmek, hayatta kalmak için baskıcının kültürünü benimsemek anlamına gelemezdi. Eğer Müslümanlar Batı teknolojisine yetişip, siyasi ve ekonomik işlerde güçlü ve zengin aktörler haline gelirlerse, o zaman bilimsel ve dini bilgi vizyonunda daha özgüvenli bir Müslüman medeniyeti de görmeliyiz. Daha özgün bir vizyon, Müslümanları sürekli olarak geride kalma tuzağından kurtarabilir. Klasik İslam anlayışında, bilginin bir hiyerarşisi vardır, din bilimleri ilk sırada gelir, en temel gerçekleri, ahlaki açıdan en önemli konuları ele alırlar. Ve bunlar sadece görünmeyen alemlerle ilgili soyut meseleler değildir. Kur'anı anı anlamak ve İslam hukukunun gereklerini kavramak, bu hayattaki zorlukların üstesinden başarıyla gelmek ve arzu edilen bir ahirete ulaşmak için çok önemlidir. İslam uygarlığı, antik çağdan miras kalan yabancı bilimlere, pratik değerlerini kabul ederek, ikinci bir statı atfetmiştir. Modern bilim, çok daha güçlü olmasına rağmen, hiyerarşit benzer bir yeri işgal edebilir. Doğa bilimlerinin ürettiği teknolojik yetenek etkileyicidir. Ancak günümüz bilimi, vahiy yoluyla gelen dinin daha yüksek hakikatlerinden kopuk olduğu için ahlaki açıdan kördür. Daha da kötüsü, bilim çok sık olarak, dini bilimlerin daha derin nüfuzuyla ortaya konan ahlaki düzeni ihlal eden seküler bir bakış açısıyla birleşmektedir. Yeniden canlanan bir Müslüman bilgi anlayışı, birliği vurgulayacaktır. Katı tek tanrıcılık her şeyin tek bir ilahi iradeye bağlı olduğunu gerektirdiği gibi, bütüncül bir İslami vizyonda tüm bilgiyi tek bir tema altında birleştirir. Örneğin, dini bilgi ahlaki açıdan kabul edilebilir bilgi kaynaklarına kişisel güven gerektiriyorsa, bu güven ihtiyacı dini bir alanla sınırlı kalamaz. Bir bilim insanı, doğanın kişisel olmayan yasalarıyla uğraştığını düşünebilir ancak bu da nihayetinde rasyonel bir yaratılmış düzene duyulan güvene dayanmalıdır. Gerçekler ve değerler birbirinden kopuk değildir, doğa biliminin araştırdığı yüzeysel gerçekliklerin altında yatan doğaüstü amaçla birleşirler. Klasik Müslüman entelektüel kültürü, bilgi hiyerarşisinde doğaüstünü kabul etti. Ancak daha fazlasını da yaptı. Neoplatonik felsefenin ve mistik uygulamaların etkisini bünyesine katan Müslüman düşünürler, daha yüksek gerçekliklerden ve onları bilmenin yollarından bahsettiler. Aklın kendisini, görünmeyen gerçeklikleri kavrama konusunda mistik bir güç olarak tasavvur ettiler. Aşırı uzmanlaşmış ve parçalanmış entelektüel yaşamlarımızla biz modernler, böyle bir birleştirici vizyondan faydalanabiliriz. Yeniden canlandırılmış bir Müslüman bilgi anlayışı, aklı, sapkınlığın bir aracı olmaktan ziyade, ilahi olana yaklaşmamıza yardımcı olma rolüne geri döndürecektir. Peki, Müslümanlar modern bilimin rahatsız edici yönleri, özellikle de sorun yaratan kavramsal çerçeveler konusunda ne yapmalıdır? İslam, dünyayı inkar eden bir din değildir, hem görünmeyen alemleri hem de gerçek bilginin pratik olarak faydalı uygulamalarını kabul eder. Ancak modern bilimin ilahi bir düzene şüphe düşüren yönleri, gerçek bilimden değil, Materyalist felsefi varsayımlardan kaynaklanıyor olmalıdır. Batı biliminin bazı kısımları yoldan sapmıştır. Bunların İslamlaştırılması genel bir İslami bilgi anlayışına uyacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekecektir. Fizik, ele alınması çok zor olmayabilir. Sonuçta, fizik kültüründe hala matematiksel platonculuğun unsurları mevcut, bazı teorisyenler doğa yasalarının platonik gerçeklikler olduğunu ve bir teorinin matematiksel zarafetinin onun doğruluğunun bir işareti olduğunu savunuyor. İslam felsefesi geleneğindeki platonculuk, fizikteki platonik kalıntıları zenginleştirerek, onu salt matematiksel soyutlamaların ötesine taşıyabilir. Kozmik düzen veya doğal neden sonuç anlayışı, Bilim doğal mekanizmaların ardındaki amacı ve tasarımı kabul edebildiği sürece, tek tanrıcılık için bir sorun teşkil etmez. Biyoloji, varyasyon ve seçilim, türlere ilişkin daha metafiziksel özcü anlayışlara karşı çıktığı için daha dirençli görünebilir. Ancak, yeniden şekillendirilmiş bir platonculuğu da içerebilecek bir İslam bilim felsefesi, biyolojiyi maddi ayrıntılar düzeyinde değil, daha yüksek bir entelektüel düzlemde düzeltecektir. Sonuç, artık akıllı tasarımı bir tabu olarak görmeyen, yeniden canlandırılmış, Darwinci olmayan bir biyoloji olacaktır. Bunun yerine, doğru bir İslam biyolojisi, yaşam kavramının temelinde ilahi amacı tanıyacaktır. Sosyal bilimler de birleştirici bir İslami çerçeve altına alınmalıdır. Batı sosyal bilimleri, liberal bireyci bir ahlaki gündeme hizmet eden, açıkça ideolojik bir yaklaşımdır. Müslüman bir sosyal bilim, sosyal gerçeklerin tarafsız bir şekilde tanımlanmasının bir fantezi olduğunu kabul edecek ve sosyal düşünceyi açıkça vahiy yoluyla gelen bir değer sistemine dayandıracaktır. Sosyal sorunlarla ilgilenirken, Müslümanlar İslam hukukunun zengin mirasına başvuracaklardır. Kutsal metinlere ve Müslüman entelektüel geleneğine dayanan, Sosyal örgütlenmenin İslami ideallerini geliştirecek ve bunları son derece teknolojik çağımıza uyarlayacaklardır. Klasik İslami düşünce biçimlerini yeniden canlandırmak yeterli değildir. Böyle bir proje kültürel olarak içe kapanma riski taşır ve bu da teknolojik durgunluğa yol açabilir. Ancak bilime daha İslami bir bakış açısı getirme girişimleri, küresel etkiye sahip entelektüel eğilimlerden de yararlanabilir. Seküler Batı bilimine yönelik şüpheler ve bilimsel olmayan bilgi edinme yöntemlerinin savunulması bazı akademik çevrelerde yaygındır. Hristiyanlık sonrası Batı'nın temsil ettiği son derece açgözlü teknolojik uygarlığa yönelik ahlaki eleştiriler ise daha da yaygındır. 20. yüzyılın sonlarında, bilim ve moderniteye yönelik birçok eleştiri postmodern bir ruh halini yansıtıyordu. Bilimsel yöntem diye bir şey yoktu. Bilgi iddiaları aslında iktidarın tezahürleriydi. Gerçekten de, tüm hakikat iddiaları, asla tarafsız veya objektif olamayacak belirli bakış açılarından kaynaklanıyordu. Ezilen grupların bakış açıları, aksine, üstün konumdaydı. Sömürgeci güçler, sömürgeleştirilmiş halkların bilgi sistemlerini, yeni Avrupa bilimi tarafından bir kenara atılması gereken batıl inançlar olarak reddetti. Ancak adalet, sömürgeleştirilmiş halkların benimsediği bilgi edinme yollarının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyordu. Gerçekten de, eğer sömürgecilik bir suçsa, Batı biliminin bu suça katkısı da kabul edilmelidir. Örneğin, yakın tarihinin büyük bir bölümünde biyoloji tamamen ırkçı olmuştur. En güçlü olanın hayatta kalması ilkesi, Avrupalıların topraklarını çaldıkları insanları yok etmelerini haklı çıkarmıştır. Genetik, öjenik tarafından motive edilmiştir. Fizik, daha büyük bombalar üretme vaadiyle büyük miktarda fon toplamıştır. Belki de, seküler insanların düşündüğü gibi, gerçekler değerden bağımsızdır ve bilim hizmetlerini en yüksek teklifi verene satmalıdır. Ama o zaman, belki de gerçek ve değerin ayrılması sadece kötü davranışlar için bir bahanedir. Bilimin kullanımına karşı ahlaki tiksinti, bilimsel olmayan bilgi edinme yollarını ortadan kaldırmayan ve daha az yırtıcı değerlerle bütünleşen alternatif bilim anlayışlarını alan açar. Yüksek postmodernizm, kendi kendini yok eden, tutarsızlığın bir parıltısıyla yanıp kül olan bir niteliğe sahipti. Ve dünyayı açıklamak için tüm büyük planları reddetmek, her şeyi bir tür entelektüel emperyalizm olarak ele almak, Geleneksel tek tanrıcılıkla pek bağdaşmaz. Bununla birlikte birçok Müslüman entelektüel Batı bilimi ve modernitesine yönelik postmodern eleştirilere ilgi duydu. Kontrolden çıkmış postmodern şüphe işini yaptıktan sonra inanç dünyayı yeniden inşa edebilirdi. Sadece insan çabaları asla güvenilir bilgi üretemezdi. Ancak bu tüm gerçeği destekleyecek ilahi bir güce duyulan ihtiyacı yalnızca vurguladı. Postmodern bir duyarlılık, günümüzde beşeri bilimler ve sosyal bilimleri etkilemeye devam ediyor. Birçok bilim insanına göre, ahlaki gerçekler ve adaletin gerekleri, bilimin teknik ayrıntılarından daha kesin görünüyor. Sömürgeleştirilmiş ve ezilmiş topluluklar, kendi bilgi kavramlarını koruma yeteneğinden mahrum bırakılmıştır. Eski moda batılı modernistler, bazı toplulukları batıl inançları veya sözde bilimi, yaratılışçılık, geleneksel tıp, ruh ele geçirme, desteklemekle suçladıklarında, ahlaki açıdan kusurlu bir modern düzeni güçlendirmek için güç kullanırlar. En azından, ana akım bilimin bilişsel otoritesinin savunucuları, kültürel çeşitliliğe ve kapsayıcılığa yeterince bağlı olmayabilirler. İslam'ın da kendine özgü bir emperyal geçmişi ve türban taksalar bile kahraman olarak gördüğü birçok ölü beyaz erkek var, yine de, Sömürgeciliğin daha yakın dönem kurbanları olarak Müslümanlar, sömürgecilik sonrası entelektüel ortamı kendilerine uygun bulabilirler. Madde ve ruhu, olgu ve değeri birleştiren ve doğaya ve diğer insanlara ahlaki bir yaklaşımı teşvik eden, özgün bir Müslüman bilim anlayışının olasılığı heyecan verici olabilir. Klasik bir Müslüman bilgi hiyerarşisini canlandırma ve geliştirme projesi, seküler batı bilgi üretim biçimlerinin sorgusuz sualsiz bir hakimiyete sahip olduğu entelektüel bir ortamda anlamsız görünebilir. Ancak batı bilimi biraz prestij kaybettiğinde, alternatif bir yapı inşa etmek için daha fazla alan ortaya çıkar. Yenilenmiş bir bilgi hiyerarşisi, moderniteyle daha barışık olan Müslümanlar için o kadar cazip gelmeyecektir. Vahiy bilginin temeli yapmak, Müslüman entelektüel kültürlerinin dogmatizmle karakterize edildiği şüphelerini doğrulamaya rahatsız edici derecede yaklaşmaktadır. Daha İslami bir bilim inşa ederek geleneksel Müslüman inançlarını koruma hırsı, muhafazakar düşünce alışkanlıklarını güçlendirerek, Müslümanları modern bilimin başarılarına yol açan daha şüpheci bakış açısından daha da uzaklaştırmaktadır. Belki de modernistler, inanç için çok küçük bir alan öngörüyorlar. Ancak İslamcıların dediği gibi olsaydı, dini doktrinlerle koşullandırılmamış pratikte hiçbir bilim alanı kalmazdı. Eğer dünya geleneksel doyuslu inançlara göre işleseydi, daha İslami bir bilim hala iyi bir fikir olabilirdi. Muhtemelen, böyle bir bilimi uygulayan Müslümanlar, üstün bilgi üretimlerinin meyvelerinin tadını çıkarırlardı. Ancak klasik bir Müslüman bilgi vizyonunu yeniden canlandırma önerileri onlarca yıldır gündemde olmasına rağmen, somut bir başarı elde edilemedi. Sonuçları genellikle kur, anda bilim arama girişimleri kadar tuhaf oldu ve Batı bilimine karşı bir düşmanlık unsuru da eklendi. Henüz hiçbir bilim özünde İslamlaştırılmadı. Batı bilimine yönelik postkolonyal şikayetler genellikle bilimin içeriğini görmezden gelen kısır bir retorik olarak sonuçlanıyor. İslam ve modern bilimi birleştirmek hala çoğunlukla Kur'an'dan ayetleri rutin bilimsel çalışmalara eklemek anlamına geliyor. Ve bu da Batı bilimini alıp üzerine Müslüman sosu dökmenin bir başka örneği. 3. 3. Materyalizm geri dönüyor. Muhafazakar ve reformcu Müslümanlar, bilim ve din arasındaki doğru ilişki konusunda tartışıyorlar. Anlaşmazlıklarının büyük bir kısmı, materyalizmden kaçınmanın en iyi yoluyla ilgilidir. Bu arada, örtük olarak tartışmanın bir parçası olsalar da, gerçek anlamda materyalist çok az kişi var, daüstü iddialardan şüphe duymaya başlayan bazı huzursuz kültürel Müslümanlar var, geleneksel İslam, dinden dönmeyi ölümle cezalandırılan bir topluluğa ihanet olarak görse de, bazıları açıkça inancı reddediyor. Marksizmin geçerli bir seçenek olduğu günlerde, bazı kamu entelektüelleri materyalist görüşler dile getirirdi. Bugün materyalizm çoğunlukla sembolik bir düşmandır ve dindar gevşeklerin yollarını düzeltmezlerse düşebilecekleri uçurumu temsil eder. İslam ve bilimi birleştirmeye yönelik girişimlerin eleştirmenleri neredeyse her zaman liberal, seküler bir bakış açısı benimser ve bilim ve din gemilerinin gecenin daha da karanlığında birbirlerini geçmelerini isterler. Müslümanlar arasındaki materyalistler aşırı batılılaşmış kişiler olduklarından, Bilim ve din tartışmasına materyalist katkı büyük ölçüde batı entelektüel gelişmelerinden kaynaklanmaktadır. Ve materyalist içgüdü, bilimi kendi içinde serbest bırakmaktır. Bu görüşe göre bilim, aşkın bir gerçekliği yansıtmaz. Bilim, tamamen dünyevi bir uygulama, maddi beyinlerin bir etkinliği ve bir tarihi ve sosyolojisi olan bir kurum olmalıdır. Muhteşem başarıların yanı sıra suç kayıtları da olabilir. Akademik olarak, bilim çalışmaları genellikle postmodern bir bilim şüpheciliği ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, bilim çalışmalarının büyük bir kısmı, kurumların ayrıntılı açıklamalarını sunan, bilimsel uygulamaların bilimsel bir incelemesi gibi görünmektedir. Bilim tarihçileri, filozofları ve sosyologları, bilimsel toplulukların çalışma nesneleriyle etkileşim kurma ve bilgi iddialarını oluşturma süreçlerini incelerler. Sonuç olarak, bilimsel bir yöntem diye bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. En azından, izlendiğinde dünya hakkında doğru bilgi üretmesi gereken önceden belirlenmiş bir prosedür yok. Bilim insanları, belirli alanlarda uygun görünen birden fazla, örtüşen yöntem kullanırlar. Bu nedenle bilim, tek bir bilgi edinme yolunu temsil etmez. Modern bilgi, fizikte çok etkileyici olan teoriler ve bağımsız gözlemler arasındaki pozitif geri bildirim gibi karşılıklı destek ilişkileriyle birbirine bağlı tanımlamalar ağı gibi görünmektedir. Bu resimde yöntemler, dünya hakkında bilgi edinmenin iyi veya kötü yollarıdır. Ve herhangi bir yöntemin iyi veya kötü olması, bilimdeki diğer herhangi bir gerçek gibi karşılıklı destek yoluyla kurulan, dünya hakkında bir gerçektir. Yöntemler, gerçekleri doğrulayan aşkın ilkeler değildir ve dünyevi gerçekliklerin ötesinde metafiziksel gerekçelendirmelere ihtiyaç duymazlar. Eğer bunların hepsi doğruysa, bilim, mistik aydınlanmadan pisişik içgörüye kadar doüstü inançlarla ilişkili bilgi edinme yöntemlerini özümseyebilir. Dünyamız öyle bir hale gelebilir ki, aslında çay yapraklarından fal bakmanın gerçek bir tahmin gücü olabilir. Ancak önerilen her yöntem başarılı olabileceği gibi başarısız da olabilir. Bilgi birikimimizin geri kalanıyla karşılıklı destek sağlayamayabilir ve araştırmacılar bunun yetersiz bir bilgi edinme yöntemi olduğu sonucuna varabilirler. Nitekim, materyalistler dini uygulamaların gerçek bilgiden çok daha iyi bir şekilde inanç duygusu ürettiğini düşünürler. Örneğin, yaratılışçılık yanlış değildir çünkü kutsal metinlere güvenmek gibi yaklaşımlar önceden belirlenmiş bir bilimsel yöntemle çelişmektedir. Yaratılışçılar yanılıyor çünkü iddialarını kabul etmek, doğa bilimleri tarafından kurulan karşılıklı destekleyici bilgi ağlarını büyük ölçüde bozacaktır. Ve yaratılışçılık uygulamalarını kurumsallaştırdığında, gerçek bir araştırma yerine savunma ürettiğinde, bir sözde bilim haline gelir. Bazı önerilen bilgi edinme yöntemlerinin işe yaramaması gibi, bazı entelektüel kültürlerde gerçek bilgiyi beslemekte başarısız olabilir. Her şey içinde yaşadığımız dünyaya bağlıdır. Muhafazakar İslam çeşitleri, koşullarımıza uygun olmayan öğrenme stratejilerini destekleyebilir. Modern bilim bugüne kadar birçok farklı siyasi ortamda faaliyet göstermiştir. Örneğin milliyetçilik, gerçekliğin etnosentrik yanlış temsillerini teşvik edebilir, ancak aynı zamanda bilimsel girişimleri ulusal prestij ve güç kaynakları olarak da destekleyebilir. Başarısız bilgi edinme yöntemlerine bağlılığı, yaratılışçılık gibi sözde bilimler üretme eğilimi ve dini şüpheciliğe karşı ahlaki kısıtlamalarıyla geleneksel tek tanrıcılık ise aynı başarıyı göstermeyebilir. Ancak bazı karmaşıklıklar da mevcut. Örneğin, yaratılışçılık mevcut doğa bilimleriyle pek bağdaşmayabilir, ancak muhafazakâr ahlaki taahhütlerle güçlü ve karşılıklı destekleyici bağları vardır. Müslümanların evrime karşı direnişi genellikle doğanın ahlaki bir düzenle donatılmış olduğuna dair bir inançtan kaynaklanır. Yaratılmış doğamızın, sosyal ve cinsel ahlak hakkındaki geleneksel İslami inançları yansıtması beklenir. Evrim bu hayati ahlaki bilgiyi bozar. Muhafazakâr bir Müslüman bakış açısından, bu evrimi reddetmek için güçlü bir neden olabilir. Sorun sadece evrimle sınırlı değil, bilimin materyalist yönleri, sağlam bir ahlaki hakikat anlayışına yer açmakta zorlanıyor. Geleneksel dinden modern muhalefet biçimleri genellikle liberal bireycilik ve insan ilerlemesinin güçlü ahlaki idealleriyle birlikte gelir. Müslümanlar arasında batılılaşmacılar genellikle bilimin kahramanca bir imajını benimser ve onu ortaçağ dogmalarından kurtulmuş insan zekasının bir temsili olarak görürler. Ancak modern bilim, olguları ve değerleri birbirinden ayırması ve materyalist kavramsal çerçeveleriyle, evrensel, otoriter bir ahlaki vizyonu desteklemez. Kişisel özertliğin değeri, dini uyumluluk kadar bilimsel olgulara bağlı değildir. Bu durumda, ahlak ayrı bir bilgi alanına ait olabilir. Geleneksel doğaüstücülüğe pek değer vermeyen sekülerler bile, ahlaki bilginin salt maddi gerçekliklerin ötesine geçtiğini düşünebilirler. Ancak materyalist bir bakış açısıyla, bilim artık ahlak üzerine de uygulanacaktır. İnsanlar, diğer hayvanlar gibi, üreme temelli çıkarlara sahiptir. Dahası, bizler son derece sosyal hayvanlarız ve muazzam beyinlerimizi sosyal stratejiler geliştirmek, işbirliği ve ihanet fırsatlarını takip etmek için kullanıyoruz. Gelişmiş bilişsel yeteneklerimiz ve dilimiz, genlerimizden ayrı bilgi aktarım kanalları oluşturarak kültürel evrimin zeminini hazırlıyor. Biyolojik çıkarlarımıza bile aykırı olsa bile sadakatimizi sağlayabilecek ahlaki girişimler kuruyoruz. Evrim, biliş, kültür ve ahlak hakkındaki bilimsel çalışmaların hiçbiri tamamlanmaya yakın bile değil. Yine de, ahlaki algıları ve davranışları tamamen sıradan maddi gerçeklikler içinde anlamı olasılığı çok yüksek. Ancak, ahlakın bu dünyevi açıklaması bir ahlakçıyı tamamen tatmin edemez. Evrensel, yetkili ahlaki gerçekler yerine, Ahlakın bilimsel bir açıklaması bize sosyal bir ekoloji içinde rekabet eden çok sayıda ahlaki bakış açısı sunar. Her ahlaki bakış açısı istikrarlı bir şekilde kendini yeniden üretemez. Ancak yine de, beraberinde çok sayıda sosyal kimlik ve ahlaki algı getiren, rekabet eden çıkar koalisyonlarıyla karşı karşıya kalırız. Çoğu insanın özgürlük veya güvenlik gibi koşullara değer vereceği kadar ortak bir insan doğasına sahip olabiliriz. Ancak bu değerler genellikle birbirleriyle çatışır ve içsel çatışmalarla doludur. Ve gelişen biyoteknolojilerle birlikte, insan doğası neredeyse herkesin neye değer vereceğini belirleyecek kadar istikrarlı değildir. Aşkın bir ahlaki değerler alanı olmadan, birleşik bir ahlaki vizyonu sürdürmek zordur. Bunun yerine, ahlaki bir kaosla karşı karşıya kalırız. Böylesine parçalanmış bir ahlaki dünya, Dindar Müslümanlar veya herhangi bir güçlü ahlaki ideolojinin savunucuları için kabul edilemez. Maddi dünyayı aşan ahlaki değerler, bilim insanlarının insan ahlaki yaşamlarının ayrıntılarını açıklamasına yardımcı olmaz. Ancak aşkın bir ahlaka inanmak, ahlaki inançları güçlendirmek, müttefikler edinmek ve rakipleri şeytanlaştırmak için çok faydalıdır. Kaosu kabul etmek kaçınılmaz olarak bir dereceye kadar ahlaki göreceliliği veya ahlaka karşı şüpheciliği benimsemek anlamına gelir. Ve eğer dünyevi bir ahlak anlayışı bir toplulukta yayılırsa, bu grubun bütünlüğünü zayıflatabilir. Ahlakın doğası hakkındaki materyalizm bilimsel olarak doğru olsa bile, ahlaki olarak kabul edilemez olurdu. Dolayısıyla, güçlü bir ahlak anlayışına sahip entelektüellerin, Ahlakın materyalist açıklamalarına direnmeleri muhtemeldir. Dahası, bilimsel açıklama, birçok entelektüel amaçtan sadece biridir. Her uygarlıkta, entelektüel kurumlar çok sayıda hedef peşinde koşmuştur. Dünyayı incelemek ve doğru tanımlamalar elde etmek bu hedeflerden biridir ve modern bilim bunu son derece iyi başarmaktadır. Ancak tarihsel olarak, daha da fazla entelektüel çaba, birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini belirlemeye ayrılmıştır. Yüksek öğrenim kurumları her zaman ideoloji üretme ve sürdürme işinde olmuştur. Ahlaki ideolojileri ilan eden akademisyenler, yeni teknolojilerin temelini atan bilim insanları kadar sosyal açıdan değerli olmuştur. Tek tanrılı din, özellikle ahlaki bir kaosa düzen getirmeye odaklanmıştır. Sonuç olarak, bilim ve din hakkındaki tartışmalar entelektüel olarak çözüme kavuşturulamaz. Katılımcıların çok fazla meşru ancak birbiriyle bağdaşmayan amacı vardır. Materyalistler bilimsel açıklamaların belirleyici olması gerektiğinde ısrar edebilirler, ancak dindar düşünürler iddiaları ahlaki bir vizyona göre değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seküler, Hristiyanlık sonrası Batı'da, farklı entelektüel amaçlar arasındaki çatışmalar her zaman dikkat çekmez. Liberal bireyciliğin zaferi ve bilim ile din arasında net bir kurumsal ayrım, meselelerin çözülmüş gibi görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, ideoloji varlığını sürdürmektedir. Batılı liberaller hala ahlaki haçlı seferlerine çıkıyor, ahlaki olarak uymayanların hayatını zorlaştırıyor ve hatta ahlakın talepleri acil göründüğünde bilimi çarpıtıyorlar. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki mevcut coşku bunun bir örneğidir. Liberaller cinsiyet gibi kişisel kimliğin büyük bir kısmının sosyal rol yapma ile ilgili olduğunu kabul ederler. Ancak daha sonra kimlik hakkındaki kültür savaşlarının bilime baskı yapmasına izin verirler. Dahası yeni ahlaki ortodoksluklarını Hristiyan muhafazakarlar gibi rakip bir ahlaki görüşe sahip olanlara dayatırlar. Günümüzdeki birçok batılı liberal için hatanın hakkı yoktur ve sapkınlık, platforma layık olmayan bir şiddettir. İnsan cinselliğini ve diğer politik olarak hassas konuları inceleyen bilim insanları, söylediklerine dikkat etmek zorundadırlar. Müslüman dünyasında da cinsiyet konusu kültür savaşlarına konu olmaktadır. Geleneksel cinsiyet rollerinin ahlaki değerlerle yoğrulmuş metafiziksel özleri yansıttığını düşünen muhafazakarlar, giderek daha eğitimli ve iddialı Müslüman kadınların talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Gerçeklik algıları ve dolayısıyla bilim, kaçınılmaz olarak bu kültür savaşlarına karışmaktadır. Müslümanlar arasında geleneksel inançlar hala güçlü, muhafazakarlar, İslamlaştırılmış bir bilim anlayışının ahlaki açıdan ikna edici olabileceğini umuyorlar. Rakipleri ise ayrı alanları mantıklı bir uzlaşma olarak öneriyor. Dünyayı doğru bir şekilde tanımlama ve işlevsel bir ideoloji üretme hedefleri birbiriyle bağdaşmıyor. Ancak bu tür çatışmaları halının altına süpürmek, toplumsal uyum hedefine yine de hizmet edebilir. Şüphesiz ki, aşırı eğitimli kişiler arasında ahlaki kaosa razı olabilecek materyalistler olacaktır. Ancak özellikle Marksizmin çöküşünden sonra, materyalizmin güçlü bir ideoloji üreteceğini tahmin etmek zor. 4. Siyasetin baskıları 4. 1. Batılılaşmacılar kontrolü ele geçiriyor. Bilim ve İslam hakkındaki tartışmalarda akademisyenler, bilim insanları ve onların dine dair çeşitli anlayışları yer alır. Ancak kutsal metinlerin her yorumu etkili değildir. Bir televizyon vaizi, bilim ve din hakkındaki kamuoyu algısını şekillendirmede bir oda dolusu ilahiyatçıdan daha etkili olabilir. Öte yandan, etki geçici olabilir. Bilim ve İslam hakkındaki en dikkat çekici görüşler kurumsallaşmıştır. Eğitim yoluyla yayılırlar. Dahası, kurumlar bazı fikirleri diğerlerinden daha çok destekleyecektir. Eğer bir hükümet batılılaşmayı teşvik ediyorsa, bilim ve dinin ayrılmasını savunan ilahiyatçılar akademik pozisyonlar bulmayı daha kolay bulacaktır. Eğer İslamcı bir modernleşme tarzı moda ise, bilimi İslamlaştırma önerileri daha makul görünecektir. Dolayısıyla, Müslümanların bilim ve din hakkındaki görüşlerini anlamak, fikirlerin nasıl yayıldığı, yeniden üretildiği ve kurumsallaştırıldığına da dikkat etmeyi gerektirir. Köprü yapımı hakkındaki bilgi deneyime dayanır, mühendislik ders kitapları, ayakta duran köprüler hakkında iyi test edilmiş bilgiler sunar. Doğuüstü inançlarda ise kısıtlamalar daha karmaşıktır. Bazı tarihi durumlarda, din alimleri, ayrıntılar konusunda anlaşmazlığa devam etseler bile, İslam'ın temelleri konusunda yerel bir uzlaşma sağlamışlardır. Modern öncesi Müslüman İmparatorluklarında, alimler eğitim üzerinde tekel sahibiydiler ve bu eğitim, dar bir elit tabakanın ötesinde, yerel çocukların kur, anı ezberlemek için bir araya gelmesinden ibaretti. Bugün bile, daha muhafazakar çevrelerde, bir uzlaşma ideali devam etmektedir. Ancak modernleşme reformları yeni kurumlar getirdi ve İslam konusunda elitlerin uzlaşmasını parçaladı. Reformlar ordularla başladı ve subayların, mühendislerin ve ilgili tıp uzmanlarının eğitimi Avrupa tarzı bir eğitim sistemini başlattı. Değişim kısa sürede imparatorluk bürokrasilerine yayıldı. Yeni bilimi özümsemek, dini alimlerden farklı çıkarları olan bir memur ve entelektüel sınıfı yetiştiren yeni eğitim kurumlarını gerektirdi. Orta Doğu'da, bu yeni profesyonel sınıf hala İslami bir medeniyet vizyonuna hizmet ediyor ve meşruiyetini gerçek inancın korunması yoluyla arayan Osmanlı İmparatorluğuna sadık kalıyordu. Yeni profesyoneller, Batı'nın teknik bilgisini ithal ederken dini açıdan yıkıcı fikirlerden kaçınarak modernleşmeyi dikkatli bir şekilde yönetmeyi önerdiler. Bununla birlikte, profesyonellerin çıkarları din alimlerinin çıkarlarıyla çatışma halindeydi. Eğitimli elitler, imparatorluğun daha da batılılaşmasını, hatta sekülerleşmesini destekleyen bir kesim haline geldi. Günümüzdeki bilim ve İslam üzerine yaşanan birçok tartışmanın kökeni, 19. yüzyıl elitleri arasındaki fikir birliğinin parçalanmasına dayanmaktadır. Osmanlı Devleti yavaş yavaş çökerken, batı tarzında eğitim görmüş elitler ile geleneksel bilginlerden oluşan ağları arasındaki farklılıklar daha da keskinleşti. Şehir merkezlerindeki entelektüeller, Osmanlı topraklarının merkezinde yaşayan ve çoğunluğu Türkçe konuşan Arap olmayan Müslümanlara hitap edebilecek bir milliyetçiliğe yöneldiler. Özellikle Taşra'daki din alimleri, sanayi öncesi bir ekonomiye hapsolmuş halde kaldılar ve modernleşen imparatorluğun merkezileştirme eğilimlerine karşı çıktılar. Prestijlerini kaybettiler ve daha muhafazakar alimler, yeni bilgi ve yeni öğrenim kurumlarında gördükleri dini sapmalara karşı çıkarak değişime direndiler. Bu nedenle, bilim ve İslam hakkındaki tartışmaların önemli bir siyasi boyutu vardır. Mucizeler veya evrimde ilahi bir amaca yer verilmesiyle ilgili tartışmalar metinsel ayrıntılara veya metafiziksel zevklere dayanıyor gibi görünse de, bilim hakkındaki görüşler, Devletin dine verdiği desteğe veya İslam hukukunun kamusal rolüne ilişkin tutumlarla yakından bağlantılı olmuştur. İş güvenliğinin laikliği kabul etmeye bağlı olabileceği ortamlarda muhafazakar dindar bir akademisyen laik bir siyasi düzene doğrudan karşı çıkmaktansa Darwinci fikirlere saldırmayı daha güvenli bulabilir. Muhafazakar bir kültürel ortamda, batılılaşmacı bir kişi, muhafazakar inançları sorgulatan teknik bilimsel konuları vurgulayabilir. Kültürel yeniden üretim söz konusu olduğunda bu tür tartışmalar yoğunlaşır. Batılılaşmacılar genellikle bir dereceye kadar laikliği destekler, eğitimde bilimi dinden ayırmakta ısrar ederler, din bilginleri etkilerinin çoğunu kaybetmişlerdir. Ancak bugün İslamcılar modern kurumlarda dini uzmanlığın geniş bir rol oynamasını desteklemektedirler. Bu nedenle, İslamcı hükümetler genellikle müfredatta yaratılışçılığa yer açarlar. Siyasi koşullar, Müslümanların bilim ve İslam algılarını şekillendirir. Güçlü kurumlar arasındaki siyasi etkileşimler, her Müslüman ülkenin bilim eğitimindeki evrimi farklı şekilde ele alması gibi birçok yerel farklılığa yol açar. Dahası, kurumlarda değişir. Üniversiteleri, devlet ve şirket laboratuvarlarıyla bilim, 19. yüzyılda materyalizm tartışmaları ortaya çıktığında olduğu gibi değildir. İslam artık geleneksel alimler ve sufi tarikatları ağlarıyla tanımlanmaz. Bu nedenle, kurumlara en iyi yaklaşım tarihseldir, bilim ve dinin belirli bir ülkede, belirli koşullar altında kendi alanlarının nasıl belirlediğini izlemek. Türk tarihi, bu konuda özellikle iyi bir örnek teşkil etmektedir. 20. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntısı olan Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman dünyasının gördüğü en kapsamlı batılılaşma programına girişmiştir. Bugün Türkiye, 10 yıllarca süren İslamcı yönetimden de etkilenmiştir. Bu süre zarfında Türkler, İslam ve bilimle ilgili birçok soruyla karşı karşıya kalmış ve farklı kurumsal düzenlemeleri araştırmışlardır. Türk deneyimi tüm Müslümanlar için ortak değildir. Yine de, Türklerin karşılaştığı uç noktalar, kapsamlı yukarıdan aşağıya batılılaşmadan güçlü yaratılışçı hareketlere kadar, Türk tarihinin diğer Müslüman ülkelerdeki bilim ve din tartışmalarında yankılar bulduğu anlamına gelir. Yeni Cumhuriyet'in liderleri, ordudan ve Osmanlı bürokrasisinden gelen batılılaşmacılardı. Ortaçağ kalıntısı olduğunu düşündükleri her kurumu reforme etmeye veya ortadan kaldırmaya giriştiler. Dini muhafazakarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonraki 20 yılı, otoriter ve saldırgan bir şekilde layık bir devletin dini ifadeyi bastırdığı, geleneksel dini eğitim kurumlarını kapattığı ve Sufi tarikatlarını yasakladığı bir felaket olarak yorumluyorlar. Yönetici elitler, batılılaşmayı evrensel bir uygarlığa katılmanın bir yolu olarak gördüler ve ilerlemeyi, memurların eşlerinin peçelerini çıkarıp kocalarıyla birlikte opera gösterilerine katılmalarıyla ölçtüler. Erken dönem Türkiye Cumhuriyeti, özellikle uygulamalı bilimler olmak üzere, bilim de dahil olmak üzere eğitime yatırım yaptı. Bunun büyük bir kısmı, Avrupa modellerini kopyalayarak yeni kurumlar kurmak ve öğrencileri modern bir eğitim almak üzere yurt dışına göndermek gibi geç Osmanlı uygulamalarının bir uzantısıydı. Ancak devrimci dönem, batılılaşmaya daha da derinlik kazandırdı. Yeni cumhuriyetçi idealler, yoksul kırsal kesime gidip köylülerin modern çağa ulaşmasına yardımcı olması gereken öğretmenler tarafından hayata geçirilecekti. Cumhuriyet liderleri, dini dili laik amaçlara uyarlayarak, hayattaki en doğru rehberliğin bilimde bulunacağını ilan ettiler. Geç Osmanlı döneminde kurulan ve 1930'larda Nazi Almanya'sından kaçan bilim insanlarının akınından da faydalanan üniversiteleri yeniden yapılandırdılar. Cumhuriyet politikaları, her öğrencinin modernliğe ulaşma hedefi etrafında ortak bir eğitim alması gerektiği amacını benimseyerek, Eğitimin tüm seviyelerini sıkı devlet kontrolü altına aldı. Evrim, bilim müfredatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Türk Cumhuriyetçileri bilime büyük saygı duyarken, yol gösterici ideolojileri milliyetçilikti. Türk ulusu, temel bağları hala dinsel olan bir nüfustan başlayarak icat edilmeliydi. Bilim, bu süreçte gerçekten de rol oynayabilirdi. Mühendislik ve tarım bilimi, ulusun refahını artırabilirdi. Bazı elit gruplar için, 20. yüzyılın başlarında yaygın olan ırkçı biyoloji anlayışları, Türk ulusunun doğuştan gelen ırksal üstünlüğünü ortaya koyarak onu tanımlamaya yardımcı olabilirdi. Bu arada, cumhuriyetçiler dini kurumların çoğunu devlet kontrolü altına aldılar. Onaylanmış akademisyenler ve din görevlileri devlet memuru oldular. Dini kurumlar devleti meşrulaştırmaya devam edeceklerdi ancak artık milliyetçiliğe ve modernleşmeye destek vermek zorunda kalacaklardı. Çoğu Türk Cumhuriyetçi kendilerini iyi Müslümanlar olarak görmeye devam etti. Ancak ortaçağ batıl inançlarından arındırılmış ve bağımsız siyasi güce sahip, reforme edilmiş bir İslam hayal ediyorlardı. Kişisel vicdan, temel kamu ahlakı ve ritüel yükümlülükler konularında dini kurumlar kendi alanlarını kontrol etmeye devam edecekti. Ancak din alimlerinin ve tasavvuf tarikatlarının bir daha asla milletin ilerlemesini engellemesine izin verilmemeliydi. Eğer alimler ve sufi üstadlar kendi yetki alanlarının dışına çıkarak mucizeler hakkında açıklamalarda bulunur veya kanun koymaya kalkışırlarsa, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü bunun Müslüman milletinin yıkımı olacağını göstermişti. Erken Türkiye Cumhuriyeti, bilim ve din arasında belirli bir uyumluluk anlayışını benimsemişti. Reformcu, milliyetçi kurumlarda görev yapan resmi olarak onaylanmış ilahiyatçılar ve akademisyenler, modernleşmeyi ve bilimi desteklemek zorundaydı. Örneğin evrim, yerleşik bir bilim olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle, kutsal metinlerin doğru anlaşılması, yaşam formlarının ortak kökeniyle uyumlu olmalıydı. Cumhuriyet elitleri arasında, bilim ve din hakkındaki tercih edilen görüş, teolojik olarak modernist bir ayrı alanlar anlayışının bir çeşidi haline geldi. Ancak ayrı alanlara destek, liberal bireycilikten ve onun maneviyatı özelleştirme eğiliminden kaynaklanmıyordu. Bunun yerine, bilim ve dinin ayrılması, hızlı bir modernleşme projesine hizmet eden devlet tarafından dayatılan bir şeydi. Daha muhafazakar Müslüman entelektüeller, yeni cumhuriyetin layıkleşmesinden dehşete düştüler. Devrimci dönemde, birçok kişi batılılaşmacıların bu büyük ihanetine, özellikle merkezi hükümet gücünün zayıf olduğu taşra bölgelerinde, geleneksel dini kurumların kalıntılarını korumaya çalışarak karşılık verdi. Ancak layık dayatmalara karşı en etkili direniş, modernleştirici nitelikteki dini hareketlerden geldi. Türkiye'de bunun en iyi örneği Nur Hareketidir. Teolojik olarak muhafazakar kalırken ve gevşek bir kardeşlik biçimine benzeyen bir şekilde örgütlenirken, nur mensupları teknolojinin, modern mesleklerin ve eğitimin önemini kabul ettiler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bu tür hareketler, zulüm gören yeraltı ağları olarak varlıklarını sürdürdüler. Batılılaşma hevesinin doruk noktasında, Cumhuriyetçiler kurumları istedikleri gibi şekillendirme fırsatı buldular ve bilime dini etkiden nispeten bağımsız bir alan yarattılar. Ancak bilimin bağımsızlığı, layık bir siyasi düzen yaratma projesinin yalnızca küçük bir unsuruydu. Dini düşünürler, cumhuriyetçi elitler arasında gerçek bir etkiye sahip olan materyalizme ve benzeri şüpheci görüşlere karşı çıkmaya devam ettiler. Türk devriminin çalkantılarında, Muhafazakarlar materyalizmin inanç için bir felaket olduğu konusunda teyit buldular. Ancak laik ideolojiye karşı dini direniş çoğunlukla pasifti. Arap ülkelerinde, bilim insanları ve entelektüeller genellikle Darwin ile ilişkilendirilen her şeyi reddederken, Türkiye'de dini muhafazakarlar, evrim gibi fikirlere kamuoyu önünde karşı çıkmak yerine, kurumlarının yıkıntılarından kurtarabildiklerini kurtarmakla meşguldüler. Dolayısıyla, dini ve bilimsel kurumlar arasındaki ilişkiler, muhafazakarlar ve batılılaşmacılar, gelenek ve modernit arasındaki daha geniş siyasi çatışma içinde şekillendi. Bilim önemliydi, ancak muhafazakarların endişelenmesi gereken çok daha acil tehditler vardı. Bilimsel kurumlar oluşturmak, batılılaşma projesinin önemli bir parçasıydı. Ancak cumhuriyetçi eğitimde öncelik, dünyanın bilimsel bir algısından ziyade milliyetçiliği aşılamaktı. 4. 2. Ara dönem. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Sömürge İmparatorlukları dağıldı. Yeni bağımsız Müslüman ülkelerin elitleri kendilerini modernleşme projelerinin başında buldular. Türk deneyiminden hem başarısından hem de aşırılıklarından ders çıkarabilirlerdi. Başka hiçbir Müslüman ülke, Türk batılılaşması kadar iddialı bir kültürel devrim girişiminde bulunmadı. Ancak çoğu bir ölçüde siyasi laikliği benimsedi. Yaşayabilir bir devlet, modern kurumlara ve en iyi teknik bilgiye ihtiyaç duyuyordu. Bilim, özellikle uygulamalı bilim, yeni ulusların geleceği için hayati önem taşıyordu. Arap milliyetçiliği, 20. yüzyılın ortalarında İslam'ı yüceltirken aynı zamanda dinin siyasi işlerdeki önemini de azaltarak en parlak dönemini yaşadı. İran şahları, yukarıdan aşağıya, otoriter bir batılılaşma modelini tercih etti. Pakistan'ın kurucu elitlerinin çoğu, Müslüman olmayı bir etnik kimliğe benzetiyordu, bölünmenin kanlı olaylarından sonra bile, teokratik bir ülke yerine daha layık bir ülke hayal ediyorlardı. Endonezyalılar, takım adalarından bir ulus yaratmak zorunda kaldılar ve İslam'ı ulusal kimliğin sadece bir yönü olarak gördüler. Bağımsızlık sonrası siyasetleri, dini muhafazakarların baskılarının yanı sıra, bağlantısız bir hareket özlemi ve komünist etkiyle ilgili endişelerle şekillendi. Tüm bu durumlarda, ordu en güçlü ulusal kurumdu ve devlet, altyapı inşa etmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için en uygun aktördü. Batı tarzında eğitim görmüş profesyonel elitler, sömürgecilik karşıtı mücadelelere önderlik ettikten sonra ülkelerini şekillendirme fırsatı buldular. Genellikle bilimsel bir yol olarak öne sürülen sosyalist fikirler, sömürgeci Batı'nın sömürücü uygulamalarından kaçınan, teknolojik modernliğe alternatif bir yol öneriyordu. Ve her yerdeki milliyetçiler, din bilginlerinin bağımsız gücünü, genellikle onları devlet memuru yaparak, sınırlamak için harekete geçtiler. Kitlesel eğitimi modernliğin anahtarı olarak savundular ve uygulamalı bilim insanlarının kalkınma çabalarına öncülük etmesini beklediler. Bunların hiçbiri Müslüman ülkelere özgü değildi. 19. yüzyılda Rus ve Alman entelektüelleri, modernliğe geç gelmenin sonuçlarını zaten incelemişlerdi. Japonlar ve Çinliler modern teknolojileri ithal etmenin ve beraberindeki sosyal bozulmaların zorluklarıyla yüzleşmişlerdi. Çoğu Müslüman ülkeyle aynı dönemde bağımsızlıklarını kazanan Hindistanlılar, bilimsel bir zihniyeti teşvik etme arzusunu anayasalarına yazmışlardı. 20. yüzyılın ortalarında bilim ve dinin kurumsal olarak ayrılması her yerdeki egemen elitler için cazip görünüyordu. Siyasi olarak Profesyonel yöneticilerden oluşan bir sınıfın yükselişi önceden belirlenmiş gibiydi, sadece araçlarının devlet ekonomileri mi yoksa mega şirketler mi olacağı sorusunun çözülmesi gerekiyordu. Bu arada, Türk devrimi inmesini kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye daha sağcı bir çizgi izledi. İktidardaki muhafazakarlar, Dini tarikatlardan ve nur hareketinden destek alarak, din görevlilerini yetiştirmek için kurulan okullar gibi kurumları güçlendirdiler. Siyasete daha fazla din kattılar, ancak büyük ölçüde dindar olan nüfusu cumhuriyetçi kurumlara da alıştırdılar. Komünizmi reddettiler ve siyasi ve dini açıdan muhafazakar, aynı zamanda teknoloji ve modernliğin öncüsü olan Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldiler. Ancak Türk elitleri derin bir bölünmüşlük içinde kaldı. 1960'taki darbeden sonra, daha seküler bir batılılaşma tarzı yeniden rayına oturdu. Bunun istemeden ortaya çıkan sonucu, siyasi sol için bir fırsatı oldu. Türkiye sanayileşmeye devam etti, kent merkezlerine kitlesel göç yaşadı ve giderek büyüyen ve etkili bir eğitimli profesyoneller sınıfına sahip oldu. Profesyoneller, öğrenciler ve kentli sanayi işçileri arasında önemli azınlıklar sosyal demokrat ve sosyalist politikalara yöneldi. Uygulamalı bilim tarafından yönlendirilen bir ilerleme vizyonunu doğal karşıladılar ve darbeden sonra yeniden tesis edilen katı resmi layıklık, dinin siyasi bir güç olarak yalnızca ara sıra ortaya çıkan gerici patlamalarla sınırlı olduğunu düşünmelerine olanak sağladı. Yüzyıl ortası Türkiye'sinde evrime karşı pasif direniş hala yaygındı. Ancak açık yaratılışçılık, genellikle taşra bölgelerinde yaşayan aşırı ortodoks İslam alt kültürüne özgü gibi görünüyordu. Bilim meraklısı biri, Türklerin bilimsel ilerlemenin büyük insanlık öyküsüne katkıda bulunacağını umabilirdi, ancak bu tür hırsların önündeki en büyük engel ekonomik geri kalmışlıktı. Sonuçta, Batı bilimi, en ileri deneylerin büyük kaynaklar gerektirdiği büyük bilim çağına girmişti. Hala yoksul, hala sanayileşmekte olan bir ülkeden gelen bilim insanları, uluslararası bilim girişiminde ancak destekleyici bir rol üstlenebilirlerdi. Dini muhafazakarlar siyasi etkilerini sürdürmeye devam ettiler ve anti-komünist örgütlenmede önde gelen bir güç oldular. Sonuçta, komünizm o anki materyalist tehdidin aldığı şekil gibi görünüyordu. Batı kapitalizmine bir alternatif içeren bir modernit çekiciydi, ancak bu alternatif İslam'da bulunmalıydı. Daha da önemlisi, yüzyılın ortalarına gelindiğinde, zorla batılılaşmaya direnen dini hareketler kendileri de daha modern örgütlenme biçimlerini benimsemişlerdi. Kültürel olarak muhafazakar, genellikle taşra kökenli öğrencileri ve profesyonelleri kendilerine çektiler. Müslüman dünyasında yeni ortaya çıkan İslamcı siyasi oluşumlar, lider kadrolarındaki mühendislik yetenekleriyle dikkat çekmeye başladı. Türkiye'de Nur Hareketi, bilim ve din hakkındaki yerleşik görüşlere en etkili meydan okumayı ortaya koydu. Yükselen liderlerinden Fethullah Gülen, evrimi kınadı ve giderek daha fazla nüfus kazanmaya başladı. Nur hareketi, bilim ve teknolojinin kur, anda bulunduğunu iddia etti ve evrim gibi kur, andaki mucizeler anlatısına uydurulması daha zor olan bilimsel yönleri eleştirdi. Bu dönemin nur edebiyatı hala muhafazakar bir dini alt kültürün izlerini taşıyordu. Ancak modern medyanın dini mesajları yaymak için yeni yollar sunduğu da giderek daha belirgin hale geliyordu. 1970'lerde İslamcılar koalisyon hükümetlerine girerek evrimi, resmi laikliğe karşı dolaylı bir muhalefet yolu olarak, küçük bir kültür savaşı unsuru haline getirdiler. Ancak etkileri, bazı ders kitaplarına evrimle ilgili bir uyarı notu eklemek gibi sembolik zaferlerle sınırlı kaldı. 1980'de ABD destekli bir askeri darbe, bilimsel ve dini kurumlar üzerindeki siyasi baskıları değiştirdi. Bundan 10 yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Endonezyalı muhafazakarlar komünist sorunlarını kitlesel katliam yoluyla çözmüşlerdi. Türk ordusu daha az kan dökülmesine yol açtı, ancak sol görüşlü siyasi seçenekleri de ortadan kaldırdı. Dini muhafazakarlar, Kültürel restorasyon vizyonlarını tanıtmak için bu fırsatı değerlendirdiler, darbe dönemi, Darwinci evrimi materyalist bir hata olarak reddeden bir Türk İslam sentezi politikası uyguladı. Türkiye'yi sivil yönetime geri döndüren muhafazakar hükümette, Milli Eğitim Bakanlığını yöneten güçlü bir İslamcı fraksiyon vardı. Bakanlık, Yaratılışçı, Nur hareketiyle ile bağlantılı akademisyenlerden tavsiyeler aradı ve onlar da ilham almak için Amerikan yaratılışçılığına yöneldiler. Sonuç olarak, bakanlık kamuokullarında kullanılmak üzere Hristiyan yaratılışçı literatürünün çevirilerini yaptırdı. 1980'ler ve 1990'lardaki darbe sonrası Türkiye'de, resmi laiklik bir çöküş dönemine girdi. İslamcılık sadece yönetim kurumlarına nüfuz etmekle kalmadı, aynı zamanda komünizmin çöküşünden sonra tek geçerli radikal muhalefeti de temsil etti. Yaratılış ve evrim tartışmaları, kitle iletişim araçları tarafından düzenli olarak ele alınan kültür savaşı konuları haline geldi. Türkiye, Avrupa'nın sanayisizleşmesinden yararlanarak orta gelirli bir ülke olarak kendini konumlandırdı. İktidara geldiklerinde İslamcılar yaratılışçılığı desteklediler ve dini eğitime yatırım yaptılar. Sıradan devlet okullarının yanında faaliyet gösteren dini okullar, dini görevlilerin yetiştirilmesinin çok ötesine geçerek, artık iş dünyası ve hükümet için İslamcı kadrolar yetiştiriyordu. Nur Hareketi'nin Gülenist kolu çok etkili hale geldi ve uygulamalı bilimler gibi modern mesleklerin zirvesinde yer almayı amaçlayan, Eğitimli ancak dindar elitlerden oluşan bir altın kuşak yetiştirdi. İktidara yaklaştıkça, İslamcı ideoloji protesto ve muhalefetten uzaklaştı. Türk muhafazakarları kültürel bir karşı devrim hedeflediler, ancak kendilerini uzlaşmalar içinde sıkışmış buldular. Modernleşmiş bir İslam egemen olabilirdi, ancak yalnızca iş dünyasının çıkarlarıyla işbirliği yaparsa ve en güncel yönetim uygulamalarını özümserse. İslamcıların alternatif, dindar, kültürel olarak özgün modernliği, serbest piyasa ideolojileri ve yozlaşmış laiklerin yerini alacak dindar bir elit yaratma çabalarıyla birleşti. Türkiye'deki bilim ve din tartışmaları, tüm dinamizmin İslamcıların tarafında olduğu bir ortamda kültür savaşının bir özelliği haline geldi. Köklü üniversitelerdeki laik entelektüeller ve bilim insanları yaratılışçılığa veya bilimi İslamlaştırma fikirlerine karşı çıktılar ancak itibarını kaybetmiş resmi laikliğin yankılarından başka bir şey sunmadılar. İddialı yeni nesil dindar entelektüeller, medya odaklı geçici yayınlara, televizyon vaazlarına ve rakip dini hareketlerin rakip dini yorumlarına karışan bir savunma anlayışını benimsedi. Ancak Müslüman dünyasının tamamındaki İslamcılar bir sorunla karşı karşıyaydı. Açıkça geleceğin dalgasıydılar kültürel olarak muhafazakar iş liderleri, dini milliyetçiliğe yönelen profesyoneller ve laik liberaller tarafından terk edilmiş kentli işçi sınıfı arasındaki ittifakın bolca siyasi potansiyeli vardı. Ancak ideolojilerin kurumsallaştırılması gerekir. Ve ne kadar katılaşmış olursa olsun, daha eski, daha layık bir elit tabaka modern kurumların başında kaldı. Elitlerin yerini alacak kişiler bulunmalıydı. 4. 3. Dindar bir modernit. Yeni milenyumun başlarında, Türk yaratılışçılığı yeni bir görünüm kazandı. Harun Yahya markası altında piyasaya çok sayıda kaliteli kitap, dergi ve görsel medya ürünü girdi. Evrimi, tüm modern kötülüklerin temelini oluşturan apaçık bir yalan olarak kınayan Harun Yahya materyalleri, dini baltalamak ve ahlakı bozmak için uluslararası bir komployu tasvir ediyordu. Özünde, Harun Yahya literatürü son derece ciddiyetsizdi, Hristiyan ve Müslüman popüler savunma metinlerinden türetilmiş, zar zor tutarlı bir şikayetler topluluğundan oluşuyordu. Merkezinde yaratılışçılık vardı. Ancak aynı zamanda Messi içi fantezilere ve komplo teorilerine de sapıyordu. Bununla birlikte, dikkat çekici olan, bu yaratılışçılığın siyasi partilerden ve kamuokulu müfredatları üzerindeki tartışmalardan bağımsız, özel bir girişim olarak ortaya çıkmış olmasıydı. Ve kitle iletişim araçları aracılığıyla, bu yaratılışçılık herkese hitap etmeye çalışarak, katı bir şekilde dindar bir alt kültürdeki kökenlerinin çoğu izini kaybettirdi. Harun Yahya girişimi, en dindar muhafazakarların bile tarikat olarak gördüğü bir grubun projesiydi. Bu grup aynı zamanda şaibeli iş anlaşmaları, yolsuzluk ve hatta organize suçla da bağlantılıydı. Bununla birlikte, Harun Yahya kamuoyunun dikkatini çekti ve tercüme çalışmaları ve zekice yapılan tanıtım hamleleri sayesinde Türkiye dışındaki Müslümanlar arasında bir miktar nüfus kazandı. Bir süreliğine Harun Yahya, İslami yaratılışçılığın önde gelen simgesi haline geldi, modern medya ve iş dünyasında kendine yer buldu, dini savunmayı serbest piyasa ekonomisinde zenginlik ve başarı duygusuyla birleştirdi. Girişimci ve medya odaklı yaratılışçılık göz alıcıydı. Ancak Türkiye'deki daha önemli son gelişmeler, kurumsal ele geçirmeyle ilgili. 2002'den beri süregelen İslamcı yönetim altında, Bilim ve İslam'a dair dindarca muhafazakar bir görüş Türk bilim ve bilim eğitim kurumlarında kökleşti. Aynı zamanda İslamcılar iş, finans ve ekonomideki en son moda akımları uygulamaya koydular. İslamcılar, az gelişmişliğin üstesinden gelmeyi hedefliyorlardı; Müslüman kültüründen ödün vermeden ticari zenginlik ve askeri güç hayalini gerçekleştireceklerdi. Ortaöğretim fen bilimleri eğitiminde İslamcı yönetim Ders kitaplarında hafif bir yaratılışçılık anlayışının yer alması ve alternatif, din temelli bir eğitim sistemini güçlendirmek için dini okul sisteminin daha da genişletilmesi anlamına geliyordu. Dindar ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek için tarih, dini milliyetçi bir bakış açısıyla anlatılacak ve fen bilimleri derslerinde materyalizme dair her türlü ipucu en aza indirilecekti. İslamcılar ayrıca yüksek öğretim ve araştırma kurumlarına da baskı uyguladılar. Uygulamalı bilimler ve işletme alanlarında dindar muhafazakar uzman kadroları yetiştirme çabaları meyve verdi. Özellikle Gülenistler, İslamcı projeyi yürütecek olan dindar profesyonellerden oluşan altın kuşağın birçok üyesini yetiştirdiler. Hükümet, bilimsel kurumların yönetimini, genellikle uygulamalı bilimler geçmişine sahip dindar muhafazakarlarla doldurdu. Ayrıca, özellikle illerde birçok yeni üniversite kurdular. Eski üniversiteler, bilim ve İslam konusunda ayrılıkçı görüşlere sahip layık bir elitin kalesi olarak kalırken, yeni üniversitelerde hem idari hem de akademik personel İslamcı sadakatlere yöneldi. Türkiye'de, bilim ve bilim eğitimi bölümlerindeki öğretim üyeleri arasında bile evrim eleştirmenleri her zaman vardı. İslamcı yönetim döneminde, profesörler arasında evrimin reddi yaygınlaştı. Yüksek öğretime yönelik siyasi baskı, medya güdümlü bir siyasi ortamı da besledi. Hristiyanlık sonrası batının aksine, Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki entelektüel yüksek kültür, muhafazakar dini görüşlere hala açık. Bir televizyon programı güncel olayları veya kültür savaşı tartışmalarını ele almak üzere bir panel düzenlediğinde, İslamcı yetkinliğe sahip birçok uzman yer alıyor. Sonuçta, İslamcılık ana akım bir görüş. Uzun zamandır batılılaşmayı ve bilim ile dinin ayrılmasını savunan en güçlü kesim olan eğitimli profesyoneller, şimdi İslamcı bir karşı elit tarafından meydan okumayla karşı karşıya. Dindar entelektüeller arasında evrim, bilimin şüpheli görülen tek yönü değil. Örneğin, alternatif tıp son zamanlarda büyük bir popülerlik kazandı. Bunun bir kısmı medya etkisinden ve batılılaşmış profesyonellerin ithal yeni çağ kavramlarıyla deney yapmasından kaynaklanıyor. Ancak birçok İslamcı yazar, modern tıbbı materyalizm ve manevi gerçekleri ihmal etmesi nedeniyle eleştiriyor. Her halükarda, kültürel özgünlük, tıp pazarının bazı köşelerinde bir satış noktası haline geldi. Uygulayıcılar, sülük ve hacamat yöntemlerini geleneksel İslami tıp olarak tanıtıyor ve çok sayıda müşteri buluyor. Son olaylar, yeniden İslamlaşma eğilimini yoğunlaştırdı. Gülenistler ile iktidar partisi arasındaki anlaşmazlık, Gülenistlerin önderliğinde 2016'da yapılan başarısız bir darbe girişimine yol açtı. İktidardaki İslamcı fraksiyon, Gülenistleri tüm kurumlardan tasfiye ederek karşılık verdi. Üniversiteler ciddi şekilde etkilendi, birçok layık akademisyen, Gülenistlerle birlikte görevlerini kaybetti ve yerlerine genellikle iktidar partisine daha sadık İslamcılar getirildi. Hükümet daha sonra evrimi ortaokul müfredatından tamamen kaldırdı ve kaynakların giderek artan bir kısmını tercih ettiği dini okullara yönlendirdi. Hatta Harun Yahya girişimine de baskı uyguladı ve liderlerini hapse attı. Bu grubu sadakatinden şüphe duyarak değerlendirdi. Bu arada, Türk yaratılışçılığı gelişmeye devam etti. 2017'de, bazı yeni taşra üniversiteleri, çok günlü ve paralel oturumlarda, akademik teologların, uygulamalı bilimcilerin ve doğa bilimcilerinin evrim teorisinin hatalarını ortaya koyduklarını ve ahlakı destekleyecek, inançsızlığı teşvik etmeyecek, İslam'a uygun bir doğa bilimi umudunu dile getirdikleri yıllık uluslararası yaratılış kongrelerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bu konferanslar, Türkiye'deki en üst düzey din adamlarından destek gördü. Bu tür gelişmeler, akademik kurumlara yönelik sadece dışsal, siyasi güdümlü dayatmalar değildir. Sıklıkla materyalizme yönelen batılı bilim insanlarının aksine, Türk bilim insanları, Dünya genelindeki Müslüman bilim insanları gibi, genellikle dindar inançlara sahiptirler. İslamcı olmaları gerekmez ve genellikle bilim ve din için ayrı alanları tercih ederler. Ancak, bilim ve doüstü inançlar arasında bir çatışma algılayan Hristiyanlık sonrası meslektaşlarının aksine, Müslüman bilim insanları genellikle bilim ve İslam arasında uyumu savunurlar tıpkı bilim ve Hindu inançları arasında çatışma olasılığını reddeden Hintli bilim insanları gibi. Dahası, Müslüman ülkelerde bilimin statüsü farklıdır. Batıya ticari ve askeri güç bakımından yetişme ihtiyacı, uygulamalı bilimlere verilen önemi artırmıştır. En iyi ve en parlak öğrenciler fizik yerine mühendisliğe, biyoloji yerine tıbba yönelmektedir. Çoğu üniversitedeki doğa bilimleri bölümleri, uygulamalı bilim insanlarının eğitimine yardımcı niteliktedir. Ve İslamcı modernit anlayışı, Uygulamalı bilimlerdeki uzmanlığı ve tüm pratik, iş dünyasıyla ilgili disiplinleri tamamen kabul etmektedir. Uygulamalı bilim insanları, doğa bilimcilerine göre daha dindar ve politik olarak muhafazakar olma eğilimindedir. Bütün bunlar, sadakat kaygılarının sürekli gündemde olduğu entelektüel ortamlara yol açtı. Hem İslamcı yeni yetmeler hem de eski bir kuruluşu temsil eden laikler arasında özür dileyen ve kültürel olarak savunmacı girişimler gelişti. Hem akademik tartışmalar hem de kamuoyu tartışmaları kültür savaşlarının kenarlarında sürekli olarak dolaşıyor. Darwin hakkındaki tartışmalar periyodik olarak alevleniyor, çünkü yaratılış ve evrim esasen İslamcılığın veya batılılaşmanın vekili olarak kullanılıyor. Tartışmanın taraflarından çok azı biyolojiyle kendi başına ilgileniyor. Böylesine entelektüel bir iklimle birlikte, Müslüman ülkelerdeki bilim, genellikle kurumsal bağımsızlık eksikliğinden muzdariptir. İdeal olarak, bilim insanları bilimsel girişim içindeki tartışmalardan doğan soruları araştırabilmelidir. Hem kaynak kısıtlamaları hem de siyasi baskılar nedeniyle, Müslüman bilim insanları bu tür soruları istedikleri sıklıkta araştıramamaktadır. Bilimsel araştırmanın içsel bir kültürünü kurumsallaştırmak zor olmuştur. İslamcı siyaset bağlamında, doğa bilimlerinin zayıflığı bir endişe kaynağı olmak zorunda değildir. Sonuçta, İslamcı alternatif modernit anlayışı, uygulamalı bilimin tüm faydalı ve para kazandıran yönlerini kucaklamaktadır. Evrimle ilgili tartışmalar yalnızca ideolojik sonuçlar nedeniyle önem taşır, çünkü evrimi reddetmek tıp gibi pratik uygulamaları nadiren etkiler. İslamcılar, uygulamalı bilimdeki yetkinliği birleştirici bir dini ideolojinin sosyal faydalarıyla birleştirerek küresel ekonomideki ikincil konumdan kurtulmayı hedeflemişlerdir. Böyle bir kumarın başarılı olup olmayacağını değerlendirmek zor. Türkiye, Endonezya ve Malezya'daki ılımlı İslamcılar bazı başarılara işaret edebilir, ancak bu ülkelerde yolsuzluğa o kadar batmış durumda ki, küresel Müslümanlar için pek umut vaat etmiyorlar. Ancak Müslüman bilim kurumlarını, imkansız bir ideal olan katı entelektüel bağımsızlık üzerinden değerlendirmemek de önemlidir. Sonuçta, uzun zamandır en iyi uygulamaları temsil eden Batı bilimi de siyasi baskılara ve yozlaştırıcı etkileri açıktır. Günümüzde bir araştırma bilimcisi, zamanının büyük bir bölümünü, fikri mülkiyet üretimini önceliklendiren kurumsallaşmış üniversitelerde çalışırken hibeler peşinde koşarak geçiriyor. Ve Hristiyanlık sonrası ülkelerde geleneksel din zayıflamış olsa da, ideolojik baskılar ve kültür savaşları ortadan kalkmadı. Bilimsel kurumların sahip olduğu bağımsızlık, dünyanın nasıl işlediğine dair merakla çatışan daha geniş maddi ve ideolojik çıkarlara hizmet etmeleriyle kazanılır. Şimdiye kadar, bilim kurumları İslamcı yönetim altında iyi bir performans sergileyemedi. Ancak Müslümanlar, batılı rakibini geride bırakabilecek dindar bir modernliğe hala özlem duyabilirler. Türkiye'de olduğu gibi, herhangi bir deneyin belirsiz sonuçlar vermesi durumunda, bir İslamcı yine de bu deneyimden ders çıkarıp tekrar denemeyi umabilir. 5. Bilimin önemi yok. 5. 1. Çözülemeyen bir problem. Görünüşe göre, İslam'ın muhafazakar yorumları, modern bilgiyle karşılaşmalarından yıpranmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Bilim bir rehber ise, popüler doğaüstü iddialar şüpheli, hatta yanlış görünüyor. İnananlar, özellikle de köktenciler, kendi görüşlerinde ısrar ediyorlar. Ancak çoğunlukla ucuz savunmalar ve bilimin çarpıtılmasını üretiyorlar. Eleştiriyi savuşturmanın daha teolojik, daha sofistike yolları var. Yine de, bilimle yüzleşmeyen yanıtlar çoğu zaman kaçamak cevaplar olup, içeriklerini boşaltarak dini duyguları koruyorlar. Ve bilimi İslami olarak kabul edilebilir çizgilerde yeniden yapılandırma konusundaki büyük hayaller, dindarlık kültürleri ile eleştirel sorgulamanın bilimsel uygulamaları arasındaki uyumsuzluğu daha da vurguluyor. Müslümanların hızla modernleşen toplumlara bilimsel ve eğitimsel kurumları entegre etme tarihi de güven vermiyor. Birçok Müslüman, bilim insanları da dahil olmak üzere, modern ekonomiler için hayati önem taşıyan teknik profesyonellerin saflarına katıldı. Ancak ürettikleri çalışmalarda İslam'a özgü neredeyse hiçbir şey yok. Dini ve siyasi baskılar bilimsel kurumları etkilediğinde, sonuç her zaman bir karmaşa oluyor. Bu durumda, özellikle batılılaşma yanlısı reformcular için, dindar muhafazakarlara karşı uzun süredir verdikleri mücadelede zafer ilan etmek cazip gelebilir. İslam, özel alanda ve sıkı bağlarla birbirine bağlı inanç topluluklarında yerini bulmalı, kamuoyuna açık kanıt ve eleştirel tartışma konusu olmaktan ziyade kişisel bağlılığın bir ifadesi haline gelmelidir. Müslümanlar, dindarlık ve ibadet düzeyleri ne olursa olsun, bilime katılabilir ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunabilirler. Ancak din alimleri ve siyasi İslamcılar, kamuoyuna açık olması gereken gerçekleri dikte etme hakkına sahip olmamalıdırlar. Ancak alternatif bir hikaye de var. Modernleştirici reformlar, Batı sömürgeciliğine karşı karşıya kalan Müslüman devletleri güçlendirmek için reçeteler olarak başladı. Fakat reform sadece koşullara bir yanıt, hele ki bilimin bir talebi değildi. Gereklilik ideolojiye dönüştü, batılılaşmacılar sadece gerçeklere ve teknolojilere değil, sosyal örgütlenme, siyasi haklar ve ahlaki ilerleme ile ilgili ideallere de hayran kaldılar. Onların rakipleri, inancın savunucuları, tartışmanın ideolojik yönlerini fark ettiler. Modernliği yönlendiren gücü elde etme ihtiyacını kabul ederken, muhafazakarlar her zaman yabancı değerlere karşı mücadele etmek zorunda olduklarını düşündüler. Ve en azından bir ölçüde, muhafazakarlar başarılı oldular. Bir inanç olarak, doğaüstü inançlar bütünü olarak İslam güçlü kalmaya devam ediyor. Öyleyse daha önemli hikaye, İslam'ın bazı muhafazakar çeşitlerinin, bilime ve modern bilgiye dayanan tüm eleştirilere rağmen nasıl hayatta kaldığı, hatta geliştiği olabilir. Çok şey değişti, İslam'ın neredeyse tüm versiyonları, modernleşmiş bir dünyada var olan modern inançlar haline geldi. Günümüz Müslümanları, dünyanın başka yerlerindekine çok benzeyen şehirlerde yaşıyorlar. Paranın peşinde koşuyorlar ve pembe diziler izliyorlar. Bazıları diktatörlüklerden rahatsız olurken, çoğu reklam kampanyalarına yanıt vererek periyodik olarak iş dünyasına uygun adaylar arasında seçim yapıyor. Sahip oldukları eşyalar, dinlerinden çok gelirlerini yansıtıyor. Aşırı Ortodokslar dışında, giyim tarzları bile çoğunlukla kadınların başlarını örtme biçimiyle farklılık gösteriyor. Geleneksel tevazu, uzun zamandır İslami moda endüstrisi tarafından tüketim odaklı bir yaşam tarzına uygun hale getirildi. Yine de, Hristiyanlık sonrası batı ile karşılaştırıldığında, Müslüman daüstü inançları ve ahlaki kanaatleri hala canlı ve güçlüdür. Avrupa'nın büyük bir bölümünde örgütlü Hristiyanlık çökmüştür. Uzun bir gecikmenin ardından, Amerika Birleşik Devletleri nüfusu bile daha seküler hale geliyor gibi görünüyor. Bilim ve kitlesel bilim eğitimi, daüstü güçleri birçok insan için daha az olası hale getirerek de olsa, Batılı Hristiyanlığının gerilemesine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, Avrupa sekülerleşmesini inceleyen sosyologlar, bilime yalnızca küçük, dolaylı bir rol atfediyorlar. Liberal bireycilik, maddi güvenlik ve günlük yaşamın bürokratik rasyonelleştirilmesi çok daha etkilidir. Hristiyanlık sonrası tüketiciler bilimsel materyalistler değildir. Bununla birlikte, örgütlü dine olan ilgilerini kaybetmişlerdir. Birçok muhafazakar Müslüman düşünür, tüm sıkıntılarına rağmen, dünyanın kendi bölgelerinin şimdiye kadar bu kaderden kurtulmuş olmasından gurur duyuyor. Bağımsız alimlerin modern öncesi ağları geriledi. Ancak yeni din uzmanları, neyin izin verildiğini ve neyin yasak olduğunu öğrenmeye istekli yeni nesil müminler var, ezan hala sokaklarda yankılanıyor ve müminler hala camileri dolduruyor. İnanç çevrim içi ortamda gelişiyor. Eskiden modernliğin her yerde sekülerleşmeye yol açacağını bekleyen sosyologlar, bugün sekülerleşmenin tersine dönmesini tartışıyor ve Müslüman dünyasından öne çıkan örnekler gösteriyorlar. Sekülerleşmeye karşı direnişi kutlayan muhafazakarlar için, batılılaşmacılardan eleştiri alan geleneksel İslam'ın bazı yönleri güçlü yönler gibi görünebilir. Eleştirilere kaçınma veya özür dileyici manevralarla yanıt vermek, bilimsel bir ortamda erdem değildir. Bilim felsefecileri bunları, inançları başarısızlıktan koruyan bağışıklık kazandırıcı stratejiler olarak görebilirler. Ancak, inanç ve eylemi büyük ölçekte koordine eden herhangi bir ideolojinin sağlıklı bir bağışıklık sistemine ihtiyacı vardır. Bilim ve din üzerine yapılan tartışmalar sadece olgularla ilgili olsaydı, İslam çoktan sulandırılmış bir kişisel maneviyat ve bireysel vicdan meselesi haline gelebilirdi. Dar bir akademik bağlamda, Sufi Üstatlarının fizik yasalarını ihlal edemeyeceği veya rehbersiz evrimin biyoloji verilerini en iyi şekilde açıkladığı hala düşünülebilir. Ancak bilimin pratik faydaları nedeniyle önem taşıdığı bir dünyada, bilim hakkındaki görüşleri siyasi bağlılıklardan ve ahlaki kaygılardan ayırmak neredeyse imkansızdır. Ve bugün, bilim ve İslam üzerine yapılan tartışma kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuna yansıyan bir gösteriye dönüştüğünde, Bitmek bilmeyen bir kültür savaşına yakıt oluyor. Yine uzmanlıklarından geçimini sağlayan profesyoneller arasında aşırı temsil edilen batılılaşmış kişiler bilim ve dinin kendi alanlarında kalamamasından şikayet edebilirler. Ancak sınırlar bulanıktır. Örneğin daha muhafazakar bir Müslüman geleneksel ahlakın insan yaratımında yansıtılmasını bekleyebilir. Biyolojinin ahlaktan ayrı olduğunu ilan etmek hiçbir işe yaramaz. Dahası, entelektüel yaşam her zaman sadece gerçekleri elde etmekten başka amaçlar da barındırır. Bilimsel, estetik, ahlaki, ticari veya terapötik çıkarlar tüm entelektüel girişimlerde iç içe geçmiş durumdadır ve bu çıkarlar düzenli olarak birbirleriyle çatışır. Bazen birden fazla çıkar örtüşür. Batı sömürgeciliğinin yol açtığı acil durumda, doğru bilgi ithal etmek ve uygulamalı bilimi kullanmak tüm Müslüman elitler için büyük önem taşıyordu. Ancak Müslüman topraklarını savunmadaki herhangi bir başarı, kısmi bir batılılaşma, çıkar çatışmalarının yeniden yüzeye çıkabileceği koşullar da yarattı. Dünyanın doğru bir resmini elde etme anlamında bilim, her zaman birçok çıkar arasında sadece biridir. Aslında, bilim ve İslam üzerine yapılan tartışmalara katılanların çoğu için bilim, tamamen araçsal bir değere sahipti, Müslümanlar, daha derin çıkarlara hizmet etmek, dünyayı olması gerektiği gibi şekillendirmek için pratik açıdan önemli gerçekleri doğru bir şekilde elde etmek zorundaydı. Doğruluk, kendi başına boş bir merakı tatmin edebilir. Ama daha fazlası değil, başka bir deyişle, bilim temelde önemli değildir. Birbirine uymayan çıkarların çokluğu bir sorundur, din düşünürleri bir çözüm sunar. Sonuçta, gerçek dinin, ahlaki kaosun yüzeysel görünümlerinin ötesinde, aşkın birliğe işaret etmesi gerekir. Anlaşılmaz bir ilahi amaç düzeyinde, doğruluk, ahlak, güzellik ve mutluluk gibi insan çıkarları uyumlu bir bütün üzerinde birleşir. Gerçek bir mümin, İslam ile bilim arasındaki görünür uyumsuzluktan rahatsız oluyorsa, daha derin uyumu ortaya çıkarmak için çabalarını ikiye katlamalıdır. Batılılaşmacılar genellikle ahlaki kaosu ayrı alanlarda yatarak kontrol altına almaya çalışmışlardır. Ancak sınırlar her zaman geçirgendir. Daha geleneksel olarak dindar olanlar sonunda görünmeyenin mucizevi bir şekilde tezahür edeceğinde, ilahi ahlaki düzenin dünyevi siyasette yansıtılması gerektiğinde ısrar ederler. Batılılaşmacılar bu tür talepleri genellikle ortaçağ akıl dışılığının patlamaları olarak yorumlarlar. Eğer öyleyse, ilerleme ve özgürlüğe ulaşmak için bu tür akıl dışılığın bastırılması gerektiği bir tür liberal otoriterliği bile destekleyebilirler. Çıkarları uyumlu hale getirmek ve kaosa düzen getirmek için bir ideoloji olarak liberalizm, herhangi bir ideoloji kadar iyidir. Ancak batılılaşmacılar aynı zamanda ideolojilerini bilim ve akılla eşitlemeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu en iyi ihtimalle abartılı bir ifadedir. Eğer ahlaki kaos hayatın bir gerçeği ise, bilim ve din hakkındaki tartışmalara bir çözüm bulunamaz. Çok sayıda meşru amacı uzlaştıracak aşkın bir çıkar uyumu yoktur. Ancak insan toplumları yine de bu uyumsuzlukla başa çıkmak zorundadır. Toplumların başa çıkmasına yardımcı olan inanç sistemleri, büyük olasılıkla faydalı yanlışları da içerecektir. Sonuçta, inançların maliyetleri ve faydaları vardır. Örneğin, daha kaba, daha yaklaşık bir açıklama, daha doğru bir modele kıyasla edinilmesi ve kullanılması daha kolay olabilir. Ayrı alanlar entelektüel açıdan şüpheli olabilir, ancak yasal bağlamlarda hızlı ve net kararlara da yol açabilir. Dahası, inanç ifadeleri genellikle sadakati işaret eder. Doğru bilgiden vazgeçmek, inananların karşılıklı yardımlaşmaya dayalı dini ağlarını sürdürmelerine yardımcı oluyorsa, genel olarak rasyonel olabilir. Akademik anlamda tam anlamıyla doğru olmasalar da, Müslümanların bilim ve din hakkında benimsediği çeşitli ana akım görüşlerin hepsi en azından kısmi başarıları temsil etmektedir. Bilim ve İslam hakkındaki herhangi bir görüşün doğru olup olmadığını sormak ilginçtir. Ancak bir başka soru da var, inançlar birden fazla çelişkili çıkara hizmet ettiğinden, sunulan yaklaşımlardan hangisinin kültürel yeniden üretim için daha iyi olasılıkları vardır? Bilim ve İslam hakkındaki tartışmaların geleceği hakkında spekülasyon yapmakta fayda var. Muhafazakarlar ve batılılaşmacılar arasındaki rekabet konuyu şekillendirmeye devam edecek mi, yoksa yeni yaklaşımlar sahneye çıkacak mı? 5-2 Her geçen gün daha batılı. Tarihsel olarak, batılılaşmacılar geleneksel doğaüstü inançlara yönelik bilimsel eleştirilerin çoğunu desteklemişlerdir. Günümüzün batılılaşmış, profesyonel sınıf Müslümanları nadiren Sufi azizlerinin türbelerinde dua ederler ve cinlere olan inançlarını neredeyse tamamen terk etmişlerdir. Meleklerin varlığını inkar etmeseler de, melek ziyaretlerinin çok olağan dışı olduğunu düşünürler. Doğru din, ahlaki ve ritüel kaygılara odaklanır ve bu konularda talep ettikleri konusunda oldukça esnektir. Bilim ve din kurumlarının her birinin kendi uzman kadrosu vardır ve bu uzmanlar birbirlerinin alanlarına müdahale etmemelidir. Bu, hem en yeni bilimsel bilgileri hem de dini geleneğin en iyi yönlerini kullanmayı vaat eden çekici bir pragmatizmdir. İzlenecek farklı entelektüel amaçlar olabilir ve tüm amaçları aynı anda tatmin etmek mümkün olmayabilir. Ancak bu, Müslümanların mantıklı uzlaşmalar benimsemesini engellememelidir. Bilimin gerçekliğe tek güvenilir rehber olduğunu savunan materyalistler de, tüm gerçeği kutsal metinlerine dayandıran fanatikler de liberal bir uzlaşmadan memnun kalmayacaklardır. Ancak bu tür insanlar azdır. Çoğu Müslüman, dünyevi başarıyı ve ahiret için güvenceyi bir arada arayarak orta bir yol izlemiştir. Pratikte, bilim ve İslam arasında liberal bir uzlaşmayla temsil edilen mutlu uzlaşmanın destekçi kitlesi de küçük kalmıştır. Müslüman nüfusun ideolojik olarak batılılaşmış kesimi nadiren çoğunluk desteğine sahiptir. Bağımsızlık mücadelelerine önderlik eden ve daha sonra modern Müslüman devletlerin aygıtını devralan eski kuşak Müslüman elitler genellikle batılılaşmaya kararlıydılar. Bugün onların torunları hala önemli ölçüde güç ve etkiye sahipler İslamcı karşı elitler tarafından tamamen yerlerinden edilmediler. Ancak artık iktidarda değiller. Günümüzün layık elitleri daha da batılılaşmış durumda. Pakistanlı bir mühendisin Mısırlı bir tasarımcıyla, çeşitli din ve milliyetlerden diğerleriyle birlikte rutin olarak çalıştığı, hareketli, küresel bir profesyonel sınıfın parçasıdırlar. Bu profesyoneller, bilim ve din hakkında ortak bir geleneksel bilgelik aşılayan benzer eğitimlerden yararlanırlar. Bununla birlikte, çoğu Müslüman ülke küresel ekonomide hala belirgin şekilde ikinci rollere sahiptir. Bu nedenle, laik Müslüman profesyoneller genellikle eski nesillerin milliyetçiliklerine olan bağlılıkları ile Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki liberal bir imparatorluğa entegre olmuş ayrıcalıklı bir uluslararası elitin parçası olma statüleri arasında sıkışıp kalırlar. Bu liberal, eğitimli sınıfın dini, şaşırtıcı olmayan bir şekilde eklektiktir. Profesyoneller, sıkı sıkıya bağlı topluluklara dayalı olanlardan ziyade, bireyselci ve iyileştirici maneviyatları tercih etme eğilimindedir. Türk şehirlerindeki kitapçılarda, İslami bir bakış açısıyla yazılmış iş başarısı ve stres yönetimi üzerine kitaplar bulunur. Ancak, yaşam tarzı tavsiyelerine yeni çağ manevi reçetelerini serpiştiren batılı yazarların çevirileri de mevcuttur. Astroloji moda olup çıkıyor. Şehirli profesyoneller ayrıca karma veya pisişik güçler gibi inançlarla da deneyler yapabilirler. Bununla birlikte, İslam'ın geleneksel ifadeleri, İslamcılarla veya daha kötüsü, modern öncesi bir köylülükle ilişkilendirilir. Meşgul tüketiciler için uygun çeşitli bağlılık seviyeleri sunan, modernleştirilmiş Sufizm türevleri daha çekicidir. Seküler liberal sosyal çevrelerde bilim olumlu çağrışımlar taşır, insanlığın ilerlemesinin sembolü olmaya devam eder. Kültürel olarak, batılılaşmanın eski nesilleri genellikle doğu ve batı arasında sıkışıp kalmıştır. Günümüzdeki mirasçıları, tamamen batılılaşmış olarak, genellikle yaratılışçılık gibi iddialara karşı çıkarlar, bunu da esasen kültür savaşlarında liberal tarafı tutmanın bir yolu olarak görürler. Ancak İslam'a yönelik liberal tutumlar, eğitimli profesyonellerin ötesine pek yayılmamıştır. Ve İslamcılar, batılılaşmış eski kuşağın sahip olduğu eğitim üzerindeki kontrolü sorgulamışlardır. Liberal bir uzlaşma, bilim ve İslam konusunda önde gelen ve yaygın olarak saygı gören bir pozisyon olmaya devam etmektedir. Ancak durgunluk riski taşımaktadır. Batılılaşmış Müslümanlar, bilim ve İslam'ın doğru yerleri hakkındaki geleneksel bilgeliklerini savunurken, kendi sosyal çevrelerinin dışındaki çok az insanı ikna edebileceklerini görebilirler. Olası bir yenilik, bir zamanlar mantıklı bir uzlaşma gibi görünen şeyi reddetmek olabilir. Daüstü inançlara yönelik bilimsel eleştirileri daha ciddiye alan yeni nesil batılılaşmış liberallerden bazıları, İslam'la olan tüm bağlarını koparabilir. Hatta materyalizmi yeniden canlandırabilirler. Marksizm hala geçerli bir ideoloji iken, materyalizmin belirgin bir destekçi kitlesi vardı. Birçok entelektüel, sosyal bilimsel statüsüne dair şüpheli iddialarıyla Marksizmi, Doğa bilimlerinin tanımladığı amaçsız evrene bir miktar ahlaki derinlik kazandırmak için kullandı, din bilginleri, toprak sahipleri ve yeni sanayi kapitalistleri ve finansörleri sınıfları, ilahi adaleti değil, köleliği ve sömürüyü temsil ediyordu. Ancak, işçi sınıfı için alternatif bir modernit ve ilerleme idealleri sürekli olarak bastırıldı ve sonunda tamamen yenilgiye uğratıldı. Marksist dini şüphe ve materyalizm versiyonları inandırıcılığını kaybetti. Özellikle birçok Müslüman ülkede, eski Marksistler İslamcı olarak yeniden ortaya çıktılar ve şimdi adalet için İslami bir talep olarak sosyal eşitliği savundular. Daha sonra, muhafazakar, coşkulu kapitalist İslamcılık çeşitleri iktidara gelince, bir kez daha yenilgiye uğradılar. Yine de bugün, dini muhalefetin yeniden canlandığına dair bazı işaretler var, Müslüman toplumlarda dini şüphe nadirdir, daüstü iddialara yönelik şüphecilik ise daha da nadirdir. Müslüman felsefi geleneği hiçbir zaman ciddi bir dini inançsızlık biçimi üretmemiştir. Geleneksel İslam, dinden dönme için ölüm cezası ve toplumsal bağlılık konusundaki ısrarıyla, muhalefeti tehlikeli ve şüpheyi toplumsal olarak görünmez kılmıştır. Yakın zamana kadar, kusurlu anket verileri, Müslüman nüfuslarda ateizm düzeyinin yaklaşık yüzde bir veya daha az olduğunu gösteriyordu. Kendilerini dini açıdan kayıtsız veya dindar olmayan olarak tanımlayan kişilerin oranı, Türkiye ve Endonezya gibi Arap olmayan ülkelerde yüzde on beş civarında seyrederken, çoğu Arap ülkesinde yüzde onun altında kalmıştır. Son zamanlarda, anketler genellikle sosyal bilimsel olmaktan ziyade gazetecilik niteliğinde olsa da, bu sayıların, özellikle muhafazakar Arap ülkelerinde bile artmakta olduğu görülüyor. İslamcıların başarı elde ettiği Türkiye gibi ülkelerde bile, sekülerleşmenin bazı işaretleri var, popüler medyada yer alan endişeli yorumcular, gençlerin önemli bir bölümünde Müslümanlığın temel inançlarının reddedilmesine yönelik bir eğilimden duydukları kaygıyı dile getirdiler. Bütün bunları yorumlamak zor. Şüphesiz ki, dine karşı bu artan reddin bir kısmı, İslam'ın ortak bir kültürel arka plan olmaktan çok siyasi bir kimlik haline gelmesinden kaynaklanıyor. İslamcı politikalara karşı muhalefet, dini muhalefetin biraz daha yüksek seviyelerine yönlendirilebilir. Dahası, giderek kentleşen ve toplumsal bağları zayıflayan nüfusun bir kısmı daha liberal bir yöne doğru kaymıştır. Bir birçok genç inançsız, İslam’ın daha muhafazakar versiyonlarıyla ahlaki olarak hem fikir olmamakla kalmıyor, aynı zamanda önceki batılılaşma nesillerinin yaptığı uzlaşmalardan da memnun kalmıyor. Ve sonra internet var, televizyon vaizleri ve savunucuları yeni iletişim teknolojilerinden yararlanırken, geleneksel İslam eleştirmenleri de karşıt savunmaları kolayca erişilebilir hale getirdi. Miras aldıkları dinlerini sorgulayan Müslümanlar artık çevrim içi olarak şüpheci argümanları kolayca bulabiliyorlar. Anonimliklerini tehlikeye atmadan benzer görüşteki muhaliflerden destek bulabiliyorlar. Hristiyanlıktan ayrılan literatüre çok benzeyen yaygın karşıt savunma argümanları, Müslümanların ilahi olarak tasarlanmış bir evren algısını baltalamak için düzenli olarak modern bilime, özellikle evrim teorisine başvuruyor. Bazı din yorumcuları, bilim ve İslam arasında bir çatışma algısının artan şüphenin başlıca nedeni olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, materyalizmin yeniden canlanması mümkün hale geldi. Ancak, daüslü inançlara yönelik bilimsel eleştiriler, İslam'a karşı yeni ortaya çıkan argümanların sadece bir parçasıdır. Muhalefet, büyük ölçüde geleneksel uygulamalar ve İslamcı politikalarla ilgili ahlaki rahatsızlıktan kaynaklanıyor gibi görünüyor, Din karşıtı argümanlar daha sağlam temellere dayandığında bile, eski metafizik bilmeceleri gündeme getirme eğilimindedirler. Örneğin, Hristiyanlığın aksine, acıyı ilahi olarak yaratılmış bir evrenle uzlaştırma sorunu İslam felsefesi ve teolojisi geleneğinde öne çıkmamıştır. Bugün, dünyanın kötülüklerinin ilahi amaçla uyumlu olup olmadığına dair yeniden artan bir halk ilgisi var, ancak bunların hiçbiri bilime fazla ilgi gerektirmiyor. Materyalizmin tüm kapsamlı ahlaki çerçeveleri güvensiz hale getirme eğilimiyle boğuşan inançsızlar ise daha da nadirdir. Bu nedenle, günümüzdeki dini muhalefet biçimlerinin bilim ve İslam hakkındaki uzun süredir devam eden tartışmaları nasıl etkileyebileceğini tahmin etmek çok zordur. İnançsızlık daha görünür hale geldi, ancak hala küçük bir azınlıkla sınırlı ve büyük ölçüde tepkisel niteliktedir. Eski Marksist materyalistlerin işçi sınıfını kazanma hırsı vardı. Beklentilerinde yanıldılar, dini sapkınlık şüpheleri, Müslümanlar arasında solcu politikaları olan desteği her zaman zayıflattı. Günümüzdeki dini muhalefet ifadeleri çok daha bireyselci ve kimlikçi niteliktedir. Bu nedenle, daha fazla kültür savaşına yol açmanın bir unsuru olmaktan başka siyasi açıdan önemsiz olmaları muhtemeldir. Kültürel Müslümanlar arasında inançsızlık, modern bilimden doğrudan ilham alan bir duruş olmaktan ziyade, büyük ölçüde aşırı liberal bir ahlaki inanç biçimi gibi görünüyor. Ve şu anda, liberal İslam'ın tüm versiyonları, Müslüman sekülerizminin mevcut krizine yakalanmış durumda. Müslüman ülkelerdeki bağımsızlık sonrası seküler rejimler, eğitimli profesyonellerin daha batılılaşmış kesimlerinin ötesinde pek fazla ilgi görmeyi başaramadı. Bilim ve dinin seküler-liberal görüşlerinin çeşitleri, ister ayrı alanlar isterse bir tür bilimden ilham alan materyalizm olsun, profesyonel sınıfın ve modern devletin siyasi kaderine bağlıdır. Bu durumla ilgili temelde hiçbir şey değişmedi. Daha orta vadeli gelecekte, daha ciddi bir sorun çevresel felaket olasılığıdır. Batılılaşmış Müslümanlar, ilerleme ideallerinden uluslararası emperyal düzene kadar siyasi liberalizmin kaderine yatırım yapmışlardır. Batılılaşmanın itici gücü Batı teknolojisine ve gücüne yetişmek olduğundan, her ne pahasına olursa olsun büyüme ve gelişme zihniyeti hakimdir. Çevresel çıkarlar büyük ölçüde butik yaşam tarzı kaygılarıdır. Batı biliminin ahlaksızlığını eleştiren Müslümanlar, Çevresel bozulmayı genellikle Batı biliminin sömürücü doğasının bir sonucu olarak gösterirler. Bu tür eleştiriler fırsatçıdır. Son dönemdeki İslamcı çevre sicili, her yerde görülen kapitalist gelişmenin tipik bir örneğidir. Bununla birlikte, çevresel çıkmazımızın liberaller için yarattığı pratik sorun devam etmektedir. İstikrarlı ekonomik büyüme olmadan, tüketimci ilerleme biçimleri olmadan, liberal bir uzlaşmanın olasılığının büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır. Batılılaşma yanlıları, sanayileşmiş sömürgeci güçlere yetişme zorunluluğunun uzun süredir devam eden acil durumundan dolayı hareket ettiler. Sürekli yoğunlaşan kaynak çıkarımına dayalı kalkınmanın iyi bir fikir olup olmadığı konusunda düşünme fırsatları çok az oldu. İklim değişikliği gibi çevresel krizler, batılılaşmış Müslümanların kültür savaşı pozisyonları için daha az gerekçeye sahip olmalarına yol açabilir. Koşullar değiştikçe, eski uzlaşmalar artık o kadar pratik olmayacaktır. 5. 3. Faydalı bir karmaşa. Başından beri, Müslümanların bilim ve din hakkındaki tartışmaları, yeni bilgiyi özümsemek için İslam medeniyetinin ne kadarının feda edilmesi gerektiği sorusuyla yakından bağlantılı olmuştur. Muhafazakarlar, batılılaşmayı minimumda tutmak istediler. Tartışmaların başlangıcında, bu minimumun tam olarak ne olduğu açık değildi. Bugün, 200 yılı aşkın modernleşme çabalarından sonra, belki de sınırın nerede çizileceğine karar vermek daha kolaydır. Batılılaşmacılar, geleneksel Müslüman kültürlerinin bilim ve teknoloji için çok fazla engel teşkil ettiği konusunda haklıydılar. Yine de, bazı çok geleneksel inanç biçimleri çekiciliğini koruyor. Genellikle mistik uygulamalar ve öteki dünyaya yönelik bir yönelimle bağlantılı olan eski, hiyerarşik bilgi anlayışı, modern hayal kırıklığına karşı tam bir panzehir gibi görünebilir. Daha geleneksel bir yaklaşım, inananların en derin özlemlerine cevap veren, dindarlık ve öz disiplin gerektiren bir yaşam biçimiyle bütünleşmiş, birleşik bir gerçeklik tablosu vaat ediyor. Dini kardeşlikler hala böyle bir yaşam biçimi sunmaktadır. Pratik avantajları da vardır. Modern bir ekonomide, kardeşlikler liyakatçı bireycilikle rekabet eden bir dayanışma biçimi sağlayabilir. Profesyonel sınıf liberalleri için bu tür bir dayanışma bir tür yozlaşma gibi görünmektedir. Bununla birlikte, kardeşlikler sadece maddi avantajlar sağlamaz, dindarlık her şeyi bir arada tutar. İnananlar derin gerçeklere olan inancı, ahlaki aydınlanmayı ve kişisel tatmini bulabilirler. Ancak sorun şu ki, gerçekliğin tamamen doğaüstü kavramları modern bilimle çelişmektedir. Teknolojik olarak kısırdırlar. Dolayısıyla, en ısrarcı İslami yaşam biçimleri, muhtemelen dindarlıkta aşırı başarılı olan topluluklarla sınırlı kalacaktır. Bu tür dindarlık bölgeleri genellikle, girişimlerini desteklemek için iş adamları ve profesyoneller de dahil olmak üzere daha geniş bir dünyevi inançlılar çevresine güvenirler. Modern yaşamın teknik yönleriyle ilgilenebilecek yeterli sayıda insan olduğu sürece, bu bölgeler gelişebilir. Bu tür odaklanmış topluluklar tarihsel bir yenilik değildir. Sıradan Müslümanlar, yoğun bağlılık gösteren toplulukların iç çevresinde değil, çoğunlukla dış çevresinde yer almışlardır. Ancak bugün geleneksel bilgi kavramlarını destekleyen bir yaşam biçimini sürdürmek daha karmaşıktır. Klasik İslam medeniyeti geri dönülmez bir şekilde kaybolmuştur. Müslümanlar artık evrenin doğaüstü algılarının neredeyse sorgulanmadığı ortamlarda yaşamıyorlar. Hala geleneksel bir ideali savunan, genellikle akademisyen olan birçok din uzmanı var. Ancak dışarıdan bakanlar için Onların çabaları entelektüel nostalji egzersizleri gibi görünüyor. Her halükarda, bugün bilim ve din arasındaki uyumsuzluktan rahatsız olan Müslümanların başka seçenekleri de var. Gelenekçilerin başlıca rakibi, genel olarak İslamcılar olarak adlandırılabilecek olanlardır. İslamcılık, köktenciliğe olan iliminin ötesinde, bilim ve teolojiye pek önem vermeyen bir ideoloji gibi görünmektedir. Ancak siyasi olarak iktidarda olmasalar bile İslamcılar dünya çapındaki Müslümanların hayal gücünü ele geçirmişlerdir. Her yerdeki ana akım muhafazakarlar ve dindar milliyetçiler modernliğe yönelik İslamcı tutumların bir kısmını yansıtmaya başlamışlardır. Ve ılımlı, iş dostu İslamcılık, Batı'dan neyi alıp neyi reddedeceğine dair kendi fikirlerini geliştirmiştir. ılımlı İslamcıların bilim konusundaki tutumunu belirlemek zordur. Gelenekçilere kıyasla, İslamcılar birleşik bir dini vizyonla daha az ilgilenirler. Aslında, siyasi İslam ile birlikte ilerleyen bilim görüşleri bir tür karmaşadır. Yaratılışçılık, peygamberlik tıbbı, ucuz mucizeler Müslüman geleneğindeki köklerinden çok medya ilgisi için yapılan bir rekabetle şekillenen, çeşitli savunma stratejileri ve sözde bilimler koleksiyonu vardır. Dindar uygulamalı bilim insanları ve inanç girişimcileri tarafından şekillendirilen, İslam ile uyumlu bir bilim vizyonu, çoğu zaman popülist, fırsatçı, hatta yüzeysel bir karaktere sahiptir. Sempatik bir gözlemci bu vizyonu eklektik olarak adlandırabilir, daha sert bir eleştirmen ise tutarsız olarak değerlendirebilir. Biraz karışık bir durumdur. Ilımlı İslamcı seçenek de büyük ölçüde batılılaşmayı kabul eder. Örneğin, dünyanın her yerindeki Müslümanlar, geleneksel İslam hukukunda tanınmasalar bile, bankacılık ve şirketler de dahil olmak üzere modern finans kurumlarını büyük ölçüde benimsemişlerdir. Kutsal metinler faiz almayı hoş karşılamaz, ancak modern bir ekonomiyi yönetme konusunda inandırıcı iddialarda bulunan hiçbir Müslüman grup bundan kaçınamaz. Bu nedenle, bazı çok muhafazakar Müslümanlar, bunu gerçekleştirmek için gerekli olan tüm yaratıcı yeniden yorumlama ve kural esnetmelerine girişmişlerdir. İslamcı ideoloji, önemli ölçüde önceden batılılaşma olmadan düşünülemezdi. Bazı akademisyenler, dolaylı olarak İslamcılığın Müslüman toplumlarda sekülerleştirici bir güç olduğunu bile savunmaktadır. Modern yöntemlerin bu kadar yaygın bir şekilde benimsenmesinin sorunlarından biri de, Kültürel özgünlük iddialarının anlamsızlaşmaya başlamasıdır, özgünlük yanılsaması, Batı özüne Müslüman sosu dökmekten kaynaklanır. Kimileri Avrupa kıyafetleri giyip başörtüsü takacak, kimileri elektrik mühendisliğini benimseyip yaratılışçılığı savunacaktır. Ancak muhafazakarların benimsediği Batı tarzlarının ardında bir kalıp vardır. Modern ekonomiler sadece yeni teknolojiler değil cinsiyetlerin rolleri ve aile yapısını bile etkileyen yeni sosyal örgütlenme biçimleri anlamına gelmiştir. Burada batı ülkeleri, inanç ve aile de dahil olmak üzere, seçilmemiş tüm yükümlülüklerden şüphe duyan liberal bir bireyciliğe yönelmiştir. Çoğu Müslüman farklı tepki vermiştir. Ilımlı İslamcılar, muhafazakar kadınları siyasi olarak harekete geçirmede çok etkili olmuş ve cinsiyetler için daha muhafazakar bir ideal savunmuşlardır. Onlara göre kadınlar mütevazı ve dindar olmalı, ancak yine de kamusal alanda aktif ve meslek sahibi olabilirler. Bu, kadınları özel aile alanına hapsetme eğiliminde olan daha katı geleneksel bir idealden çok farklıdır. Yani başörtüsü sanıldığı kadar yüzeysel olmayabilir. Muhafazakar Müslümanlar, aile bağlarını ve cinsiyet rollerini koruyacak şekilde modernleşmeyi umuyorlar. İslamcı feministler, dini uzmanlığın genellikle erkekler tarafından tekelleştirilmesini eleştirerek, kadınların çıkarlarını ilerletmek için kutsal metinleri yeniden yorumlamaya çalışıyorlar. Ancak çoğu Müslüman feminist, her şeyden önce bireysel özertliğin liberal bir anlayışını savunmakla ilgilenmiyor. İnanca, aileye ve cinsiyetlerin tamamlayıcılığına bağlı kalıyorlar. Modern Müslümanlar, Günümüzün ekonomik taleplerini karşılamak için yeni düzenlemelerle denemeler yaparken, aynı zamanda daha Müslüman bir yaşam biçimini aşındıran Batı ideolojilerine de direniyorlar. Muhafazakar Müslümanların bilime yaklaşımları da benzerdir. Bilim faydalıdır. Teknoloji hayati önem taşır. Bununla birlikte, bilim, temel daüstü inançları riske atacak kadar önemli değildir. Bu durumda, dışarıdan gelenlerin eklektizm veya tutarsızlık olarak algılayabileceği şey, belki de deneme isteği olarak daha iyi anlaşılabilir. Dindar çevrelere çekilmeyen Müslümanlar da inançlarını meydan okumalardan korumak zorundadırlar, bunu genellikle önemli inançları sahte bilimin koruyucu katmanlarıyla sararak yaparlar. Sonuç karmaşık görünür. Çünkü temel inançları korumak için neyin işe yaradığı her zaman açık değildir ve zamanla ve koşullarla değişebilir. Neyin işe yaradığını keşfetmek deneme gerektirir. Zamanla, eğer endüstriyel uygarlık kendi kendini yok etmekten kaçınırsa, modern uygulamaların üzerine dökülen Müslüman sosu bile örttüğü şeyi dönüştürebilir. Sahte bilim olarak başlayan şey, eleştiriden kaçınmanın daha sofistike teolojik yollarına dönüşebilir. Ancak şimdilik, yine de bir karmaşa beklemeliyiz. Her halükarda, kendilerini birçok farklı yöne çekilmiş bulanlar sadece muhafazakar Müslümanlar değil. Ben de bunun bir kısmını itiraf etmeliyim. Mizaç ve eğitimim gereği fizikçi biriyim. Bu nedenle, sempatim materyalizmden yana. Batılılaşmışların egemen olduğu bir sosyal baloncukta büyüdüm, batı yaşam tarzını benimsemek bana doğal geliyor. Ancak görüşlerim Müslümanlar arasında popüler değil ve bu yüzden bazen, ciddi entelektüel kusurları olsa bile, klişeleşmiş ayrı alanlar söylemine başvurmak zorunda kalıyorum. Birkaç yıl önce, giriş niteliğindeki bir fizik dersinde, kuantum mekaniğini tartışmaya başladım ve bize rastgele işleyen mikroskobik bir dünya sunduğunu belirttim. Öğrencilerimden biri birdenbire şu soruyu sordu, peki ya Tanrı? Öğretim verdiğim Amerikan Orta Batı Üniversitesi'nde öğrencilerin çoğu Hristiyan veya Seküler. Bu öğrenci Müslümandı. Ve belki de, dünyanın ilahi bir tasarımın ürünü olması gerekirken rastgeleliğin yarattığı zorluğu fark etmişti. İlk başta, bu harika bir soru gibi görünüyordu. İşte gerçekten dikkat eden, söylediklerimi fizik sınavı için etiketli bir kutuya pasif bir şekilde yerleştirmeyen, aksine diğer ilgi alanlarıyla bağlantılar kuran bir öğrenci vardı. Hatta soruyu, en sevdiğim hobilerimden birine at binmeye davet olarak bile yorumlayabilirdim. Ama öte yandan, öğrencilerimin fizik öğrenmesini istiyordum. Eğer soruyu soran kişi dini inançlarının sorgulandığını hissederse, bilime olan hevesi azalabilir. Daha fazla yaratılışçı yetiştirmek istemiyorum. Ve bu soruyu araştırmak için harcadığım her zaman, Öğrencilerimin anlaması çok zor olan bazı fizik konularını kavramalarına yardımcı olmak için ayırabileceğim zamandan da azalacaktı. Bu yüzden hiçbir risk almadım. Konunun ilginç olduğunu, ancak fizikçilerin din hakkında konuşmaktan pek hoşlanmadıklarını söyledim. Bu konuyu ele alan birkaç Hristiyan ve Müslüman ilahiyatçı vardı ve daha sonra soran herkese bazı kitaplar önerebileceğimi belirttim. Bu tür teolojik çabalardan etkilenmediğimi söylemedim. Ardından yaklaşan sınav için önemli olan bir hesaplamaya geçtim. Merakını gidermeye aşırı derecede ilgi duyan herkes için bilim çok önemlidir. Bizim gibiler içinse, bilim dersliğinde bile dengelememiz gereken birçok farklı ilgi alanı vardır ve kendimizi biraz karmaşık bir durumda bulabiliriz. Günümüzde inançlarıyla yetinen ve modern hayatın pratik sorunlarıyla meşgul olan çoğu Müslüman için bilim çok da önemli değildir.